Geldi. Evet bismillah Bu hafta o, İslam siyasal tarihi Başyağıtılığı yaptığımız e, Programın Üçüncüsü ne yapacağız Geçen Program işte, e, Hüseyin'in Bu Kervelada şehadetiyle e, Son bulan süreçten bahsetmiştik. Bu da tarihsel kronolojiyi de veriyoruz tabi. Yani kronolojik olarak olaylar nasıl birbirini takip ediyor ama onun ötesinde yani bu kronolojiye işte ruhunu veren temel yönelimler ne? Ekoller isimler. Onlar üzerinde de biraz durmaya çalışıyoruz. Yani kronolojinin ötesinde, o kronolojiye oluşturan hem ideolojik arka plan ne? Tarihi arka plan ne? Bunlar üzerinde de gene durmaya çalışacağız bu programda da. Şimdi e, Kerbela ki bugün de galiba tam dönümü mü oluyor? Yıldönümü değil de Kerbela şeyleri var ya Erbayn içerisindeyiz. Erbay'ın kırık oldu yani. Hı -hı. Hüseyin sonrası e, Emevi e, iktidarının kendini meşhurlaştırması süreci var. Yani Hz Hüseyin'in de şehadetiyle beraber yani Yezid sonrası dönemde Emeviler e, bütün İslam toplumunun İslam toplumunun tamamını temsil etme gibi bir şey kazanıyorlar. E, bir meşruiyet kazanıyorlar. Yani bu meşruiyet e, derken yani yönetim etkisini elinde bulundurma, işte e, idari e, yetki elinde bulundurma anlamında e, bir meşhuriyet bu ama ee, isyanlar, Emevilere karşı isyanlar bitmiyor. Yani yezitin Hüseyin'i şehit etmesinden sonra da işte tevabun hareketiyle başlayan işte o Hazreti Hüseyin'e e, yardım vaat edip de Kufe'de onu yalnız bırakan sonra da pişman olan Kufe ahalisinin e, başlattığı o tevabun hareketiyle e, başlıyor. İşte Eşhas e, hareketi var. E, Muhammed Hanefi'ye e, isyanı var. Bir dizi e, isyan ortaya çıkıyor. Bu isyanların e, şeyi önemli yani motivasyonu nereden hareket ettikleri çok önemli. Bu motivasyon e, çünkü yaklaşık bir yüzyıl ortadan kalkacak olan bir motivasyon. Ya da hicri 200 yıl sonra bu motivasyon tamamen ortadan kalkıyor. O da şu. Emevilere daha sonra Abbasilere karşı yapılan bu isyan hareketlerinin tamamında e, isyan edenlerin kendilerini iktidara isyan etme hakkını Meşruiyetini bulmaları gibi bir motivasyon var. Yani kendilerini mesela bayi, asi olarak falan görmüyorlar. Yani meşru bir şey olarak, meşru bir talep olarak isyan ediyorlar. Ve en az işte Emevi hanedanına kadar yani Emevi hanedanı Müslümanların iktidar olmaya ne kadar layıksa, kendini ne kadar layık hissediyorsa ona isyan edenler de aynı şekilde kendilerini layık görüyorlar. Yani iktidarla halk hareketleri arasında böyle meşruiyet anlamında böyle bir eşitlik var. Yani aynı mesafedeler. Yani göz hizasındalar. Yani Emevileri göz hizasında görüyor bu muhalif hareketler, bu isyan hareketleri. Sonrasında bu düzey tabii değişiyor. Yani 200 sene sonra e, gene muhalif hareketler var ama artık şey göz hizasında değil. Çünkü şey o kadar güçleniyor ki o süreçten bahsedeceğiz. E, bu imparatorluk idolojisi haline dönüşüyor. İslam. Bir imparatorluk idolojisi haline dönüşüyor ve halkların üzerinde o kadar hakim oluyor ki Bundan sonra isyan edenlerle ikizler arasındaki o göz hizası kayboluyor. Yani isyan edenler buradalar. Daha çok yukarıda bir şeye karşı isyan ediyorlar. Yani ideolojik olarak böyle bir şeye dönüşüyor. Ama o ilk dönemde bu göz hizasında da bu isyanların hepsi. Yani emel diyor ki hayır siz bayisiniz diyorlar. Size, size ait olmayan bir şeyi hak ettiniz. Hem usüle uymadınız hem e, sünnete uymadınız. E, dolayısıyla siz bunu hak etmiyorsunuz. Bunu hak edenlere vereceğiz. Ee, ve dolayısıyla biz sizinle aynı e, şartlar altındayız. Yani sizin ideolojik olarak da bir üstünlüğünüz yok. Siz nelere kendinizi isnat ediyorsanız biz de kendimizi onlara. şey i̇şte kitap ve sünnete isnat ediyoruz anlamda Bu çok önemli. Yani ilk 200 yılda ki muhalefetin şeyi daha güçlü. ideolojik olarak iktidar karşısında daha güçlü. Kendisini görüyoruz. <gülüyor> Burada e, ekol olarak yani e, muhalefetin siyasal bir ekol olarak devam etmesi meselesi önemli. Gene bu da ilk ilk yüzyıla veya yani ilk 150 yıla e, ait bir şey. Burada muhalefet e, siyasal hareket olarak da görülür durumda. Bu da daha sonra yani ilk 200 yıl sonrasında bunu da e, yani siyasi muhalefet hareketi, siyasal hareket olarak görmüyoruz. Daha çok e, mezhebi hareketlere, fıkhi ekollere... Ee, işte tasavvufi ekollere e, o teosofist hareketlere falan dönüşüyor iktidar şey, e, muhalefet çünkü elinde kılıç bulunma yetkisini bir kere kaybetmiş e, toplumsal örgütlüğünü yitirmiş e, liderlik sorunu var e, muhalefetin e, bu böyleyken iktidar devlet daha da güçlenmiş yani devlet ordu sahibi olmuş elinde e, büyük ordular var sarayda bir diplomasi ve siyaset geleneği üretmiş. Yani ideoloji üretebiliyor. Fıkıhçılar kendi kontrolünde. Dolayısıyla bu 200 yıl sonraki süreçte bu çok bariz temel ücret eden bir tanesi de muhalefetin artık ilmi kanallardan kendine yer açma açılışması. Bazen işte muhalefet muhalif fıkhi ekoller üzerinden daha sonra işte bu heterodoksi batını hareketlere dönüşmesi, Muhittin Arabi'den itibaren e, o teosofizm üzerinden e, yer alması. E, ve işte eğer bu haftaya yetiştirirsek bu Osmanlı-Anadolu ölçeğinde de bunu göreceğiz. E, buradan başka e, tırnak içinde bu heterodoksi hareketler olarak e, açığa çıkması, isyan hareketlerine dönüşmesi. Ama ilk yüzyıl için e, elinde silah tutan Siyasi muhalifet hareketleri söz konusu. Yani Emevilerin elinde silah varsa, kılıç varsa Emevilerin elinde, muhaliflerin elinde de kılıç var. Yani Emeviler kendilerini meşhur bir otorite olarak görüyorsa muhalifler de kendilerini meşhur bir otorite olarak görüyorlar. Bu anlamda ee, yani iktidarla, sarayla, halk arasında nispeten bir denge olduğu ee, söylenebilir. Bu ekollerin en önemlisi e, yani hiç kuşkusuz yani herkesin üzerinde mutabık kaldığı gibi mutezile ekolüdür. Daha sonra e, özellikle Mihne'den sonra e, bu resmi literatüre de işte sapık bir mezhep olarak e, girmesi mutezilenin çok rastgele e, bir şey değildir. Yani bu kadar e, böyle dışlanması mutezilenin, bu kadar böyle şeytanlaştırılması, e, sapkın olarak görülmesi... Arka planda böyle bir şey var. mutezile bu siyasal muhalefeti yani elinde elinde hem kılıç tutan hem de Emevilerin oluşturmaya çalıştığı o ideolojik e, arka plana karşı mücadele eden ilmi yoldan mücadele eden bir ekol olan yani bütünlüklü bir ekol. Hem elinde kılıç tutan bir ekol hem de Muhtezile'nin işte kader e, Cebriye daha doğrusu e, kader anlayışından kaynaklı Cebriye teorisine karşı e, kaderiye ismi verilecek bir e, hareketle e, karşı koyması e, önemli. E, burada önemli e, isimler var. Bu siyasal muhalefetin içerisinde e, daha sonradan yani böyle tarihe geri dönüp de baktığımız zaman işte böyle izler ararken ya da böyle bir takım temeller ararken yani bu e, Emevilerin oluşturmuş olduğu İslam anlayışına, bu ideolojiye, bu saray e, ideolojisine karşı e, koyan e, ya da bunun e, tam tersi e, tezleri savunan isimler nelerdir diye baktığımız zaman e, ortaya çıkan başka isimler de var tabi ki muhtezirinin öncesinde da Abdullah bin Mesut ile başlayan e, bir ekol var i̇şte Abdullah bin Mesut e, işte Hammat bin Süleyman e, ve İmam Azam işte Numan Misabit'e kadar gelen e, yani Ebu Hanife dediğimiz bizim kadar gelen başka bir ekol de var e, bu ekol üzerinden baktığımız zaman da tarihe yani birkaç farklı noktadan bakabiliriz. Bunu ilmi tartışmalar kısmında e, e, belki biraz konuşacağız. E, ehli rey ve ehli hadis arasındaki bir e, çelişki de o zaman aslında e, yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Yani rey ekolü ile hadis ekolü dediğimiz başka bir çelişki. Yani bu e, saraya bir devlete sonra da imparatorluğa dönüşen din anlayışıyla onun dışında kalan din anlayışının arasındaki çelişkilerden bir tanesi de çünkü bir daha fazla çelişki var. Bu çelişkilerden bir tanesi de işte ehli rey ve ehli e, hadis ekolleri üzerinden okuyabileceğimiz e, bir ayrım. Ama şimdi bunu bir kenara bırakarak muteziliğe dönersek karşımıza bir tartışma, temel bir tartışma ve bu tartışmanın etrafındaki isimler ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Hasan Basri tabiinden yani sahabeyi gören nesilden itibarı olan o dönemde itibarı olan isimlerden bir tanesi Emevilerle ilk ee, böyle ideolojik e, çatışmanın e, ilmi sahada e, boy verdiği alan Hasan ile başlayan dönem. İşte meşhur Hasan Basri'nin kader risalesi e, söz konusu. E, o dönemde e, kader meselesiyle ilgili yazılmış birden fazla e, risale var. Bir tanesi az sonra göreceğimiz Zeytmin Zeynel Abidi'nin yani Hz. Hüseyin'in torununun çocuğu. Yani Hüseyin oğullarından daha sonra da isyan ederek yani Emevilerin isyan ederek ve isyanın sonunda öldürülen. E, Zeyd bin Zeydan Abid'in de risalesi var. Buna benzer. Kaderle ilgili bir e, Çünkü e, Emevilerin yapmaya çalışmış olduğu şey kader e, üzerinden kader bahsi üzerinden e, ideolojik bir gerekçe üretmek. Kendi iktidarlarına. Geçen hafta geçen ders bunun üzerinde biraz e, durmuştuk. Özetle e, hatırlatmak için e, hatırlatalım. Şöyle diyor e, hem Muaviye bilinçli olarak bunu e, yapıyor. E, hem de Yezid, oğlu Yezid ve sonrasında gelen diğer e, Emevi e, halifeleri de en azından e, Ömer bin Abdülaziz'e kadar olanlar için bunu söyleyebiliriz. Yani e, bizim sizin başınıza gelmemiz kılıç soruyla size boyun eğdirmemiz hatta Yezid'in dahi öldürülmesi Allah'ın iradesiyledir. Eğer Allah bunu tayin etmeseydi yani bu kader olmasaydı ne Hüseyin'in başı vurulurdu ne işte Ali'nin çocukları böyle helak edilirdi ne de Yezid gibi bir adam sizin başınıza halife olabilirdi. Demek ki Allah bunu yazdı. Yani bu Allah'ın kaderidir. Ee, yani bu kendi pozisyonunu meşrulaştırmak için. Çünkü kılıçla bastırmanız yeterli olmuyor. <gülüyor> tamam isyanları kılıçla da bastırıyorsunuz siz, ee, ama kılıçla isyanları bastırdığınızda da halk arasındaki hoşnutsuzluğu ortadan kaldıramıyorsunuz. Dolayısıyla ikdalların böyle bir sırrı var, e, sorunu var. Yani hem e, isyanları bastırmanız lazım, ama onun ötesinde de insanları razı etmeniz lazım kendinize. Aksi iktidar yani sürekli e, isyan bastırmakla bir iktidarın devam etmesi mümkün değil. Dolayısıyla insanları razı edebilecek. işte bunu biz ideolojik, e, o devletin ideolojisi, sarayın ideolojisi e, diyoruz. Bir takım araçlara ihtiyacınız var. Bununla ilgili e, uygun insanları daha muaviyeden başlayarak daha sonra Yezud döneminde de e, devşiriyor saray. Emevi sarayı, Şam sarayı. E, buna yakın e, olan tırnak içine sahabeden, tabiinden, e, i̇nsanları da e, veya sahabe çocuklarından insanları da değiştiriyor. yani kadro e, suna alıyor e, ve bu işte kaderiye e, meselesini yani e, siz Emevi saltanatına razı olmak zorundasınız. Bu Allah'ın kaderidir. Re ikna etmek e, bir taraftan bir taraftan da aynı zamanda gene Emevilerin Allah nezdindeki itibarını da onaylayacak. Bir takım tezler, deliller ortaya koymak üzerinden çabalar bunlar. Bunun bir ayağı işte kader idolisidir, Kaderi idolisidir. Bunun bir ayağı da hadis e, meselesinin tedvini hadis tedvini e, hadis uydurmacılığının İslam tarihine, literatürüne girişidir. Burada bir anekdot olarak bir isim önemli. E, bizim kütübi i Sitte'de yani Altı Büyük Hadis kitabında ki hadis rivayetlerinin bir çoğunu, yani neredeyse yüzde altmışını, yüzde yetmişini bağlandığı tek bir ravi vardır. Yani kötü bir sitedeki hadislerin yüzde altmışı, yüzde yetmişi Ebu Hureyre'den gelir. Ebu Hureyre'nin yani ilk ravisi, yani ben peygamberden duydum, peygamberden duyan bendim diyen ilk ravisi Ebu Hureyre'dir. Yani bakın ehli sünneti Sünnet'in şeyini oluşturan bir külliyat bu. Kütüb-i Siteden bahsediyoruz yani. Bizim işte şeyden sonra, Kur'an'dan sonra kullandığımız, özellikle Buhari ve Müslim için de Kur'an'dan sonra ikinci büyük kitap dediğimiz külliyattan bahsediyoruz. Mesela Ebu Hureyre böyle, çok e, efendim, en çok hadis nakleden sahabedir. İşte sahabe değildir bana sorarsan, en çok hadis nakleden kişidir. Ee, o sahabe tanımını ilk şeyde yapmıştık çünkü bu sahabe, sahabe dediğimiz peygamberin arkadaşları, yakın arkadaşları, peygamberle beraber o mücadele içerisinde olanlar ee, Hebu, Ebu Hureyrenin peygamberle geçirdiği vakit 2 senedir peygamber ölmeden önceki 2 sene peygamberin yanına geliyor yani o İslam'ın e, doğuşu ve yükseşim Ebu Hureyre falan diye bir isim yok son 2 senesidir eee ama işte Ebu Bekir 30 tane, Ali 14 tane Ömer işte 60 tane falan neyse. Iki yani hiçbiri de hiçbirinin... değil mi? Efendim? O 2 sene de tartışılıyor. Yani 6 2 seneden bir buçuk. 2 sene diyelim yani. Evet, iki sene diyelim. Yani peygamberin yanındaki e, dört büyük halife bile hepsinin dört büyük halifenin toplamı bile 200 tane hadis rivayet etmemişken. Yani işte Ali Ebu Bekir, Osman Ömer bunların rivayet ettiklerinin hatta Ayşe'yi de ekleyelim. Hadislerin toplamı 200-300 civarındayken ya bütün hayatı peygamberle geçmiş. Ee, peygamberi sadece 2 sene e, görmüş olan bu zat on binlerce hadis rivayet etmiş. Bu hadislerin e, içerisinde Muaviye'nin ne kadar mübarek bir zat olduğu. İşte Muaviye'nin isminin leh mahfuzla yazılı olduğu. E, eğer peygamber gelmeyecekse e, peygamber olmasaydı Muaviye'nin peygamber olacağı e, gibi böyle akla hayale gelmeyecek. E, rivayetler de vardır ve bunun şeyini de görmüştür. Muaviye onu Medine varisi yapmıştır. Ki Ebu Hüreyre okuma yazması bile olmayan bir adamdır. Ama bu hizmeti dolayısıyla Muaviye tarafından e, Medine varisi e, yapılmıştır. O da e, bununla ilgili e, elinden gelen gayreti e, esirgememiştir. Bir boyutu bu. E, çünkü meşruiyetini sağlaması için kaynağa ihtiyacı var. Kuran'ı ee, tevil etmen zorluyorsunuz ama bu tevli de meşrulaştırmanız lazım dolayısıyla ikinci bir kaynağa ihtiyacınız var sizin kendi pozisyonuzu güçlendirmeniz için yani sarayın pozisyonu iktidarı pozisyonunu güçlendirmeniz için sadece Kur'an size yetmeyebiliyor çünkü sen Kur'an dediğin zaman işte karşında işte Kur'an'ı e, muaviyeden daha iyi bilen Kur'an'ın indiriliş sürecinin en azından peygamberin yanında olan bir sürü de isim var buna karşı çıkan bir sürü e, isim var Muaviye'nin dediğinin yalan olduğunu e, açıktan e, söyleyen e, Kaderi'nin sapıklık olduğunu daha doğrusu Cebri'nin e, bir sapıklık olduğunu söyleyen insanlar da var. Dolayısıyla ek bir ideolojik aygıta ihtiyacı var. Muaviye'nin bunun farkında. Muaviye gerçekten Arapların yedi büyük dehasından biridir Muaviye. Yedi büyük siyasi dehasından biridir e, Muaviye. Bunun farkında ee, ve hadis parayla, para vererek Muavi hadis ürettiriyor. İşte kendisinin ee, şeylerden olduğuna ilişkin, vahi katibi olduğuna ilişkin, ee, işte kendisinin peygamber nezdinde, Allah nezdinde ne kadar mübarek bir zat olduğuna ilişkin, cennetle müjdelenen bir zat olduğuna ilişkin falan para vererek yani para vererek Muavi hadis ee, uydurturuyor şu anda da bizim hala işte sünnetle hadisin hadisine sünnetle meselesini bu kadar tartışmamızın e, sebeplerinden bir tanesi Emevilerin kendilerini meşrulaştırmak için e, Kur'an'ı e, kendi iktidarlarına payan edebilecek ek bir ideolojik aykıda ihtiyaç olmaları dolayısıyla ürettikleri bir şeydir bu. E, bu rivayetleri şeydir. Daha sonra işte bir deli kuya taşıtan kırk akıllı çıkartmaya çalışır hesabı sonrasında işte bu hadisleri nasıl ayıklayacağız biz? bunun işte doğrusunu yanlışını nasıl ayaklayacağız? Sahihini e, sayı sahi olanı nasıl ayaklayacağız? Üzerinden bir ilim gelişmiş. Hadis ilmi önemli bir ilimdir. O ayrı bir bahis. Onunla ilgili e, daha önce bir şey yapmıştık. E, o da ayrıca üzerinde konuşulması gereken. Yani bu hadis e, bu sürüde ayrıca konuşulması gereken e, problemli bir e, alandır ama şu anda ona gelecek bir şeyimiz yok. E, burada hadis meselesinin e, iktidarın pozisyonu destekleyici bir araç olarak girmesi de gene bu dönemdedir. Yani hadisin çıkışı biz diyoruz ya hadis e, işte Kur'an anlamada e, önemlidir diye bir tez var. Yani hadisin çıkışı e, böyle bir gereklikten kaynaklanmadı arkadaşlar. Dediğim gibi Allah Resulü'nün yakınında olan insanların hadis rivayeti yok. Çok az hadis rivayeti var ve hiçbiri hadisi yazmamış. Yani bizim elimize kadar gelen yani peygamber hayattayken veya peygamber öldükten sonra onun yakın çevresi olan insanların böyle kaleme aldığı bize otantik olarak ulaşan evet o dönemde e, işte Ebu Bekir peygamber öldükten sonra bunu yazdı işte bir gün Muhammed bana dedi ki diye yazdı tek bir belge yok. Tek bir sayfa, tek bir hadis, tek bir rivayet yok. Bizim hadis diye e, bize ulaşan e, iddiaların tamamı peygamber öldükten yüz sene sonra ...yazılmaya başlıyor. Dolayısıyla bu yani İslam topluluğun orada sıkışıklığından kaynaklanan bir şey değil. Yani biz Kur'an'ı anl Kur an anlayamıyoruz. Ee, o için hadislere ihtiyacımız var diye bir ihtiyaçtan doğmuyor hadis meselesi. Hadis meselesi Emevilerin ihtiyacından doğuyor. Yani Emevilerin ihtiyacı var. Yani hem günlük idare ilişkinin içkilerini görmekte ihtiyaçları var. Hem de kendilerini meşrulaştırmalar için ihtiyaçları var. Tabi Emeviler hadis uydurunca bunun karşısında Emevilerin karşısında olanlar da hadis uyduruyor. Bazısı iyi niyetle e, işte bu kötülüğü def etmek için izal etmek için de uyduruyor. Ama içinde böyle bir e, şey açılmış oluyor maalesef. Böyle bir e, İslam tarihine böyle bir şey girmiş oluyor. E, neyse buradan çok gitmeyelim. E, bu dönemde e, işte böyle bir e, ciddi bir e, kriz anı yani Muaviye bütün iş şartları kendi lehine örgütleyebiliyor çünkü ulemayı da dediğim gibi bazen tatif ederek bazen işte para vererek, bazen korkutarak kendi yanına alıyor, kendi yanına alamadığını tarafsız olmaya zorluyor. Tarafsız olmayanında canını alıyor. Yani emevilerin böyle bir şeyi var, böyle bir üstünlüğü var. Bunun karşısında olanlar Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesi. Ee, ve daha sonra da Zeyd bin Zeyn'in abidinin şehit edilmesinden sonra bir kere bir önderlik problemi e, yaşıyorlar. Yani böyle bir sorun var. Bir anda e, tek önderin etrafında toplanmış şey, idari mekanizması olan, bütün muvalifleri emrinde olan, emrinde ordusu, hazinesi olan bir Emevi hanedanı onun dışında da buna razı olmayan ama ne başında... E, onu yönlendirecek e, önderliği olan ne de bu Emevi idolesine karşı koyabilecek bir ekol, e, işte bir müfredat, yazılmış ilmi eser, e, yetişmiş e, ilim adamı e, olmayan halk kitleleri var. Yani o az önce bahsetmiş olduğum o denge kayboluyor. Yani şey gücünü e, biriktirdikçe, Emeviler güçlendikçe, gücünü biriktirdikçe dediğim gibi hem... E, yani hazinesini güçlendiriyor, hem ordusunu güçlendiriyor, hem kendisine maaş alan e, ulema üzerinden idolesini güçlendirirken onun içindeki muhalifler ise hem önderlikten yoksunlar, hem şey o dağınık, e, yani bu mezhebi görüşler e, birbirinden dağınık, herhangi bir yere e, toplanmıyorlar. E, dolayısıyla geniş halk kitleleri de yani böyle bir maceraya kalkışma yani politik önderliği belli olmayan yani ideolojik olarak ne dediği e, karma olan olanlar e, arkasından maceraya atılmak yerine istikrarı temsil eden e, Emevi e, saltanatına en azından itaat etme e, yönünde bir tavır sergiliyorlar. Yani bu ümmetin bu anlamda e, iktidarını, e, Emevilerin iktidarını pekiştirmesi ile e, ümmetin e, zayıflaması e, ters orantılıdır. Emeviler güçlendikçe daha sonrası Abbasiler için de bu geçerli. Daha sonrasındaki bütün İslam devletleri için de aslında bu e, geçerli. E, bu devletler güçlendikçe ümmet zayıflıyor. Böyle ikisi arasında bir ters orantı var. Tarih boyunca nerede bir İslam devleti e, böyle gücünün zirvesine çıkmışsa dikkat edin orada ümmet yani geniş halk kitleleri bu geniş halk kitlelerin e, sığındığı veya kendisine slogan haline, kendisine silah haline getirmiş olduğu İslam zayıflamış, e, aşağılanmış veya şeytanlaştırılmıştır. Bu değişmez bir denklemdir. Biraz sonra bunun biraz örnekleriyle devam edeceğiz. mutezile burada e, derli toplu ilk siyasal muhalefeti ortaya koyulan Muhtezile. E, Hasan Basri'nin talebelerinden Vası Bin Ata çok meşhur hikayesi vardır söylemeyelim. Hasan e, Basri'nin meclisin ayrılıyor itizal ediliyor. Zaten oradan geliyor. Yani ayrılmasının sebebi e, yani büyük günah işleyenin e, durumunun ne olacağı gibi fıkhi bir mesele. Ki fıkhi meselelerin siyasi meselelerle direkt ilişkisi vardır. Bakın kader meselesi de mesela. E, daha doğrusu kelami meselelerin affedersiniz. Fıkhi mesele boyutu var da da kelami meselelerin İslam dünyasındaki kelami tartışmaların hepsinin siyasi bir karşılığı vardır. Kader meselesi. Yani cebriye ile kaderi arasındaki mesele siyasi bir meseledir. Bu bir kelam meselesi değildir. Sonradan biz bu kelam meselesi haline dönüşmüş. Bir kelam şey işte kelam bahsinde biz onu tartışıyoruz. İşte kelami ekoller, işte kelami problemler falan üzerine tartışıyoruz ama bunlar siyasi meselelerdir. Çünkü kader meselesinde sizin nerede durduğunuz siyaseten de nerede durduğunuzu sizin ifade ediyor, belirliyor. Siz kader meselesinde Evet başımızda geleni biz hak ettik. Bu Allah'ın değiştiremez kaderiydi diyorsanız. işte e, Emevilerin iktidarını e, beslemiş oluyorsunuz. E, hayır bu Allah'ın kaderi değildir. Bu insanların e, yaptıkları dolayısıyladır. iladır. İnsanların e, kusuru, kabahati veya yetersizliği ile ilgilidir diyorsanız. işte ihaneti, sadakasizliği dolayısıyla diyorsanız. Yani kaderiye içerisindeyse e, farklı bir siyasal. Pozisyon almış oluyorsunuz. Dolayısıyla bu kelami bir tartışma olmanın ötesinde siyasi bir tartışmadır. E, Vasıl'ın e, Hasan Basri'nin ayrılması yani Vasıl bin Atan Muhtezir'in kurucu imamıdır. Ayrılması da e, bu tartışmaların bu kelami tartışmaların e, aslında siyasi yönüne ilişkin e, bir e, çıkıştır. Çok on detayına girmeyelim. Bulabilirsiniz. Yani çok fazla kaynak var. Ee, yani büyük günah işleyenin e, hükmünün ne olacağı meselesi aslında e, Ali ile Muaviye e, arasında kalanların e, ya da daha önce işte Siffin'de ya da Cemel'de birbirini öldürenlerin durumu ne olacağını ilişkin bir tartışma aslında. Çünkü sahabe işte geçen program üzerinde durmuştuk sahabe peygamberin ölmesinden sonra birbirine giriyor. Siyasi bir problem. Dolayısıyla burada bu siyasi problemi yüzleşmek istemedikleri için, bu siyasi problemlerle neden yüzleşmek istenilmiyor? Bir kere bunun siyasi de bir bedeli var. Çünkü siz burada siyasetten kimin haklı, kimin haksız olduğu noktasında yorum yaptığınız zaman aynı zamanda mevcut real siyaset üzerinde de bir tarafta olmanız gerekiyor. Ee, Müslümanların bir kısmı iyi niyetle mesela işte mürcie'nin çıkışı da böyledir. Diyorlar ki yani biz bu konuda taraf değiliz. Allah'a irca ederiz bunu. Yani bunlar hakkında şeyi Allah verecektir ee, diyen bir mürciye var. Bu mürciyeden bir kısmı Emevilere de isyan etmiştir. Bu, bu da e, pek bilinen bir şey değildir ama mürciye de tek yekbali bir mürciye değildir. Emevilere isyan edenlerden bir kısmı da mürciyedir. Ama bir kısmı saray mürciyesi dediğimiz bir kısmı da bunun itikat haline e, getirmiş. İşte oradan işte asr-ı saadet, işte sahabe, işte sahabenin her biri bir yıldızdır. E, hadisi üzerinden oluşturulan bir e, kültle, bir mitolojiyle, bir sahabe mitolojisiyle aslında biz bu şeyle yüzleşmekten kaçınıyoruz. Bu ilk dönem siyasi e, olaylarından. E, ama aslında şöyle bir, geçen dersi üzerinde durmuştu. Bu aslında zararlı, e, bunu siyasi bir mesela görmemesi görülmemesi daha derin bir zarar veriyor İslam dünyasına çünkü siz bunu siyasi bir olay olmasını örtüp de bunu böyle dini kelami bir şey haline dönüştürdüğünüz zaman aslında daha ciddi bir sıkıntı çıkıyor yani itikada ilişkin, kelamla ilişkin bir sıkıntı ortaya çıkıyor daha büyük bir sıkıntı çıkıyor halbuki bunun yani peygamber sonraki dönemin ee, Müslümanlar arasındaki siyasi ihtilaftan kaynaklandığı bunu siyasi bir mesele olduğu üzerinden e, İslam tarihini okusaydık o zaman okulsaydı bunun dini e, bir kutuplaşmadan ziyade siyasi bir kutuplaşma olduğu meselesi üzerinden e, bu meseleyi tartışsak ve doğruyu ve yanlışı hatalıyı e, ve doğru yapanı o zaman izah edebilseydik muhtemelen bugün e, bu kadar ciddi boyutta e, bir krizle böyle yuvarlanarak büyüyen bir krize de karşı karşıya kalmayacaktık. Neyse dağıtmayalım. Ee, Vasıl'ın <gülüyor> ayırması sebebi budur. Yani bu e, büyük günah işleyenin e, durumu ne olacaktır? A vasıl işte el menzile, beynel menzile teyn. E, yani iki menzil arasında bir e, yerde duruyordur. Şeklinde bir itirazı var. Ama sadece bununla değil. İslam tarihindeki ilk e, usul kitabını ya yani neden muhalefet ettiğini siyasal neden siyasal iktidarın karşısında olduğunu İslami gerekçelerle İslami bir usule dayanarak dayandıran ilk isim de Vası bin Atadır. Onun meşhur usulü hamsesi ya da Mutezile işte beş esası dediğimiz şey bu e, bu anlamda öyledir. Vasıl'ın onu taksi olan e, siyasi Mutezile. Sonradan kelamî Mutezile'ye dönüyor ama ilk dönem Mutezilesi siyasi bir ekoldür. Bu önemli çünkü siyasal muhalefetini e, dini bir usule bağlıyor. Yani gerekçelendiriyor bunu. E, işte tevhid ve adalettir 12.2 ilkesi. Bu dönemdeki isyan edenler de zaten kendilerini ehli tevhid ve adl diyorlar. tevhid ve adalet ehli. Yani bu Emevilere e, isyan edenlerin ortak almış oldukları isim kendilerine verdikleri isim de bu dönemde budur. E, ehli Tevhid ve adr. Yani adalet ve tevhid ehli. Bu ve iki şeyidir. Birincisi Tevhidtir İkincisi adalettir. Tevhid ve adalet. Bu usülü yani beş esasa bağlamış olduğu usülün ilk iki esası tevhid ve adalettir. Sonra vaat ve gelir. Sonra emri bil maruf, anil münker ve el menzile beynel menzile teyin. Bunların her birinin ee, Emevilerin oluşturmaya çalıştığı o siyasi ideoloji, saray ideolojisine karşı bir karşılığı var. Tevhid ve adalete, isyanının gereksizin tevhid ve adalete e, bağlıyor. Pratinin de e, emri bil maruf nehi anil münkere bağlandırıyor. Yani maruf olanı, doğru olanı emretmek, e, kötü olanı da münker olanı da nehyetmek. Buna gerekçelendiriyor isyanını. Tevhidin amaçlarına ulaştırmak, adaleti yeryüzü tesis etmek, kötülüğü engellemek e, ve iyiliği de insanlara emretmek için Emevi hanedanına karşı e, isyan ediyor. vasıl ve o, onun takipçileri. Onun takipçilerinden bir tanesi kim? Zeyd bin Zeynel Abidin'dir. Yani Hüseyin oğullarını son büyük, e, ne diyelim Emevilere karşı e, son büyük mücadele veren e, Ali evladındandır. Zeyd bin Zeynel Abidin. E, Emelere karşı son büyük isyanı yapan e, Ali evladıdır. E, Vasıl bin Atan'ın talebesidir. Muhtezile e, usül hamseden etkilenmiştir. E, bugün e, Zeydi'ye de Zeydi'ye Muhtezile'ye şey saymazsak imadiye işte, kolu kolu var şeyde gene e, Umman'da e, yaşatılıyor ama onu saymazsak ee, yaşayan, mutezile mezhebinin yaşayan şeyi e, yani büyük benzerlik taşıyan şey şu anda Yemen'deki Husiler'dir mesela. Husiler Zeydi'dir. Bu Zeyd bin Zeynel Abidinden e, geliyor ve buna usul olarak şeye çok yakındır. Yani imamet e, anlayışı dışında e, Muhtezile'ye çok yakındır. Bu siyasi bir ekoldür ama bu bir mezhebi bir şey değildir. Yani Muhtezile o dönemde bir mezhep değildir. Bu bir ekoldür. Bu bir programı vardır. Bunun programı işte usulü hamsidir. Bunun da e, sloganı teyit ve adalettir. Bunun üzerinden isyan ediliyorlar. Onlarca isyan var. Bunların en büyük son e, büyük güçlü olanı Zeyd bin Zeynel Abidi'nin isyanıdır. Ona da bütün muhtezile e, Zeyd'e imam olarak e, biat etmişlerdir. Son büyük şeydir. Bununla ilgili bakabilirsiniz. Eee hem şeyin müstakil bir kitabı var Zeyd bin ile ilgili İmam Zeyd diye geçiyor şeyin e, meslekler tarihinin yazarı Ebu Zehra'nın e, var bununla ilgili şey kitabı Muhammed Ammara'nın Muhtezele ve Devrim kitabı çok önemlidir bu ilk dönem e, şeyleri anlatması açısından e, yani biz bu dönemi geçiyoruz işte Emeviler, Abbasiler falan gibi değil yani bu bir isyanlar tarihidir. Emevilere isyanlar tarihleri. Sonra da Abbasilere isyanlar tarihine dönüşüyor. Yani böyle bir, on, yirmi değil. Ee, böyle her bölgeden, neredeyse her kabileden, her e, yöreden e, isyanların e, olduğu bir dönem. Bunu çok tipik olan, çok büyük olan, güçlü olanları e, söz konusudur. Son büyük güçlü, böyle Emevileri yıkacak kadar sağlam vuran ama başarılı olamayan e, Zeyd bin Zelen e, isyanıdır ve bu isyanda bütün mutezili, bütün tevhid-i ehli de Zeyd'e biat etmiş, evvelere karşı savaşmışlardır. Bu tarihsel dönem önemli. Bir de bize ilk defa program vermesi, bir usul vermesi anlamında da e, mutezile çok önemlidir. Daha sonra çünkü bu usul-i hamse, hadis meselesini algılamada da, kader meselesini algılamada da, kelam meselesinde de bütün İslam tarihi boyunca e, esas olmuştur kullanılmıştır. E, hatta ehli sünnet bile işte e, büyük oranda işte fahiretin e, razini tefsiri kebiri nedir mesela ehli sünnetin en büyük e, yani dirayet tefsiri anlamında tefsiri kebirdir. yani fahirete razisi Onun bile e, kaynaklarından e, bir tanesi e, Ebu Müslimdir. E, Mütezili e, büyük mütezil alimlerden Ebu Müslimin e, yorumlarını ona da atıf yaparak almıştır. Yani hem tefsir ekolünde hem hadis usulünde e, hem ehli sünnetin içerisinde hem de şianın içerisinde muhtezirinin o e, temel esasları günümüze kadar taşımıştır. Bu anlamda önemlidir. Ebu Müslim aynı zamanda değil o e, Ebu Müslim İsfahani iki tane Ebu Müslim var Ebu Müslim Harasani var Ebu Müslim İsfahani olan bu mutezili alimdir bununla ilgili birkaç tane müstakil kitap doktora çalışması falan oldu yani tefsiri kevride kevirde Ebu Müslim'in e, şeyiyle ilgili Ankara okulunda şimdi ismini hatırlamıyorum da Ankara okulunda çıktı ona şeyden e, bakarız Onun ilgili yazılmış müstakil şey var kitap var Ebu Müslim İsfahani Onunla ilgili şu müstakir bir monografi de var Ebu Müslim İsfahani ile e, ilgili. E, sonrasında e, arkadaşlar e, Emevilerin işte Ömer bin Abdülaziz'e denk gelen e, döneminde e, Türkistan, Horasan ve Mavera Ünnehir'e kadar e, Emevi ordularının gene Mısır'a ve Kıbrıs'a kadar ve İstanbul'a kadar hatta e, Emevi ordularının e, ulaştığını e, ve bu ulaştığı e, topraklara da e, topraklar üzerinden yeni bir e, tarım imparatorluğu kurduğu bir döneme bir şahit oluyoruz. İlk dersi hatırlarsanız biraz Ömer e, radıyallahu anh bahsetmiştik yani ikinci üçüncü, e, ikinci e, halife Ömer'den e, bahsetmiştik. Onun e, bir takım kısıtlamalarından, bir takım değişikliklerinden mesela toprak sistemine getirdiği değişikliklerden bahsetmiştik. Hatırlarsanız e, Ömer e, yeni e, fethedilen topraklara e, Mekke, Medine halkının gitmesini yasaklıyor. Bir, bir, ee, i̇kincisi de orada elde edilen toprakların e, o sefere katılanlar arasında dağıtılmasını da ortadan kaldırıyor. Çünkü şunu görüyor. E, bu iş artık bir toprak yanmacılığına dönüşmüş ve Arap kabileleri toprak elde etmek için seferlere çıkıyorlar. E, ve elde ettikleri toprak üzerinde de o toprağın üzerinde ganimet diyorlar ki bu savaş ganimetidir. Dolayısıyla işte bunu e, kitap ve sünnet bize e, helal kılmıştır diyerek bu ganimetin üstüne oturuyorlar ve oranın yerlerini de köle yapmaya başlıyorlar. Bunu ilk fark eden Ömer. fakirler de bunu yasaklıyor. Ancak Osman döneminde arkadaşlar bu yeniden, gene Osman döneminden de bahsetmiştik. Ee, i̇kinci geçen haftaki programda bu yenden Ömer'in bu uygulaması yeniden, yeniden e, ortadan kaldırıyor ve özellikle oğulları bu alınan e, yeni topraklar üzerinde biraz e, aristokrat e, olarak e, o yerleşik toprak ahali köle ederek tarım işisi yaparak o e, korkuç toprakların üzerinde birer böyle feodal e, aristokrasi kurmaya başlıyorlar. Bu bir e, kır imparatorluğun bir tarım imparatorluğunun oluşması süreci bu. Arap kabilelerinin e, bir sınıf hale dönüşmesi, bir iktidar bloğun oluşması. Bu iktidar bloğunun içerisinde birinci halkada oğulları var. İkinci halkasında Ümeyyeoğullarının mevalisi var. Yani onların mevali olmuş diğer Arap kabileleri var. Ve üçüncü halkasında da Abbasiler döneminde biraz sonra göreceğiz. Bütün bir A A Araplar var. Ya yani bu bir Arap tarım imparatorluğu aslında. Ve bu genişliyor. Korkunç ee, bir servet ama aynı zamanda korkunç bir sömürü var. Çünkü düşünün yani Horasan'dan Kıbrıs'a ee, şey Cezayir'e ee, Kuzey Afrika'ya kadar olan toprakların ee, bütün büyük topraklarını <gülüyor> siz işgal etmişsiniz ve onların sahiplerini de köle haline dönüştürmüşsünüz. Tarım işçisi haline dönüştürmüşsünüz. Yani böyle korkunç ee, bir şey var. Bir infial hali var. Bütün bu böyle, coğrafyalar üzerinde. Bu Şia'nın çıkışı da bu dönemlere tekabül değil mi? Hayır daha önce, ilk dönemdir. Az önce de söylediğim gibi Z geçen hafta üzerinde biraz durmuştuk. Zeyd bin Zeynel Abidi'nin çıkışıdır. Şia'nın Zeynel Abidi'nden sonra çıkışı yok. Cafer Sadık'tan itibaren, Cafer Sadık isim aşereyinin şeyi Cafer Sadık'a mesela bağlar. Yani 12 imam Şia'sı, Cafer Sadık'a kendisini bağlar. Cafer Sadık'la beraber Şia kendisini yer altına çekiyor. Yani siyasal iktidarla herhangi bir hesaplaşması yok. O için kendi ekolünü, işte kendi fikrini e, oluşturuyor, işte kendi hadis e, külliyatlarını derliyor vesaire. E, böyle işe kapalı bir şey var. Yani Şia'nın çıkışı, isyan dışı daha çok zeyt bin zenerabide ile sona eriyor. Ondan sonra artık o bir şey bir ekole, dönüş, bir ekole dönüşüyor, bir mesviye kole dönüşüyor yani bu Bernan e, Hasan Sarbah ve e, şeyin anlatan kitabından şey diyor. E, Arapların diğer farklı ırkları kendi topraktan etastıkları zaman Arapların kendi içine milletçilik yapmaları soruyor. Diğer ırkların, yani diğer kavimlerin e, de bir tepki Şia'ya bir bes, nasıl diye, destek eder. Beslenir. Değil bak o İsmailiye'ye ilişkin. Ondan biraz bahsedeceğiz. O ayrı Orada bahs ayrı. E, Bahsediğinde Şia esna-ı değil. Bugün biz Şia dediğimiz ya hakim olan Şia yani bizim bölgede Orta Doğu'da e, hakim olan şia Esna-ı Şeriyedir. Esna şiasıdır yani. 12 imam şiasıdır. Hmm. Lelis'in bahsettiği şia o değil. Birazdan göreceğiz. İsmaili şiasıdır. Yani bu toplumsal isyanların e, beslendiği kaynak e, İsmaili'ye. Yani 7. imam şiasıdır. Şey esna bunu kabul etmez. Şey afiyet 5. imam e, şiasıdır. Ondan farklı. işte zenci isyanı var. Karmati hareketi var. İşte Fatimiler var. Mesela farklı ekoller. Bunların ortak partisi İsmail'i şeydir. Yani onu karıştırmamak lazım. Çünkü şey karışıyor. Şia dünyası dediğimiz zaman da biz yani şeyi doğru algılayamıyoruz yani. İşte Husiler de Yemen'deki Husiler de Şii. Yani Ama onlar Zeydi. Bu da isyan eden şeyler İsmail'i. İsmail'ler şu anda yok. Şeyde bu Ağa Han'ın Hindistan'da ee, Hindistan'da ve İngiltere'de ee, Hindistan'da işte biraz e, cemaatler halinde var şeyde de e, daha entelektüel onların şeyi var bu Aligar koleji falan var ee, daha entelektüel kurumları falan var İngiltere'de yerleşmiş 200 yıllık İngiltere'li böyle şeyleri olan entelektüeller olan e, ekipler o ikisini ayırmak lazım Berner Levis'in demiş olduğu şia odur bunu ayırarak devam etmek lazım Ömer bin Abdülaziz önemlidir. Ömer bin Abdülaziz işte 5. halife olarak geçer. Ee, bizim tarihimizde. Gerçekten de öyledir. Yani bir 5. raç halife buna eklemek gerekirse Ömer bin e, Abdülaziz'dir. Şüphesiz. Ee, Ömer bin e, Abdülaziz verasetle yani babadan intikalle e, tahta geçer. E, ama etrafındaki yakın dostları ee, Mutezili adamlardır Ömer bin Abdülaziz'in. Ee, bunlardan e, en bilinir Gaylan Eddemişki'dir mesela. İşte Şamlı Gaylan denilen adamdır. Ee, Ömer bin Abdülaziz'in meşhur kıssa vardır. Ee, i̇şte iktidara gelince e, Gaylan'ı e, şeye yolluyor. Ee, devlet hazinesinin başına getiriyor ee, ve diyor ki işte bunu sahiplerine versin. İşte Gaylan da e, Galene bir muhtezilidir. Muhtezilin ilk dönem e, imamlarından e, olarak gösterilen bütün muhtezili e, sisçilerinde. O da e, devletin hazinesini yani Emevilerin hazinesini e, işte fakirleri toplayıp vermeye, e, dağıtmaya başlıyor ve dağıtırken diyor ki hırsızların mallarını sahiplerine iade ediyoruz diye bağırarak dağıtır. Hırsızların mallarını alın. Sizden çaldıkları malları alın diye. Bunu bu emri veren şeydir. Ömer bin Abdülaziz'dir. Yani onun başına getiren. Ee, gene Amr bin Ubeyd. E, yani Ömer bin Abdülaziz'in yakın arkadaşıdır. Bu da e, muhtezin önemli e, imamlarından bir tanesidir. Ama ikisi de idam edilmiştir tabii Ömer bin Abdülaziz'den sonra. 3 senelik bir iktidarı vardır. E, Ömer bin Abdülaziz'in. E, ondan sonra işte rivayetler var. işte öldürüldüğüne e, işte zehirlendiğine e, işgeli rivayetler de e, var biliyorsunuz. Ama o dönemde ee, bu bir denemedir bu bir denemedir ee, yani e, ümmet zayıflamış önderliğini yitirmiş saray hakim ama sarayın içerisinde bir reform yapılabilir mi? bu mesele sarayın içerisinden düzeltilebilir mi? gibi bir ümidin e, kısa dönemli bir versiyonudur bu bu kadar bir ümittir yani bu saraydan düzeltilebilir mi meselesi yani iyi bir adam gelirse iktidara yani kardeşim bu Emevilerin hepsi mi kötü? Yani iyi bir adam gelirse bu şeyi değiştiremez mi? Bu sistemi değiştiremez mi? Ee, Sorusu da verilen cevaplardan bir tanesidir. Ömer bin Abdülaziz'dir. Ee, değiştirememiştir Ömer bin Abdülaziz. Çünkü valilerine, emrindeki valilerine sözünü geçirememiştir. Amca çocuklarına sözünü geçirememiştir. İşte Mervan'la e, yaşadıkları şey, e, problemler mesela. Bunu şeyi tanımıyorlar. Ömer bin Abdülaziz'e. Çünkü o sistem mesela gene geri alıyor. Bunların elinden topraklarını alıyor. O Emevi aristokratların elinden toprakları alıyor. Eski sahiplerine veriyor. İşte hazineyi dağıtıyor. İşte şatafatı yasaklıyor. Bu çok ciddi. Yani artık bu bir devlet gücü haline gelmiş. imparatorluk haline gelmiş Emevileri, Emevi hanedanını şu aşağılayan şeyler bunlar. Yani bu hanedanı aşağılıyor Ömer bin Afriz yaptıklarıyla. Yani kendi hayatıyla da bunu yapıyor. Sarayda yaşamıyor mesela. Saraya bırakıyor gidiyor normal bir şeyde e, evde yaşıyor. Böyle ke ketenden normal insanların giydiği gibi böyle ketenden düz kumaştan giysiler falan giyiyor. Yani sofrasında e, bulunan yemekler işte komşusunda bulunan ile aynı. Dolayısıyla her yönüyle e, kötü örnek ee, olan e, bir adam bir de şey de var etrafında böyle tehlikeli tipleri falan topluyor. Böyle e, kılıç artı tabiriyle yani bunlar başını ezememiş Emevilerin başını ezemediği bir takım muhalifleri, mücmi muhalifleri falan da etrafında toplama falan başlıyor. İşte bunlarla başlayan işte mutezili hayatta kalmayı başarmış Muhtezile e, önderleri falan da bunun etrafında falan toplama başlıyor. Yani her haliyle bir problem yani. Ömer bin Abdülaziz dönemi. Yani bize çok böyle övgüler falan sayar, e, yazılır. Ömer bin Abdülaziz. şey işte 5. E, halif alamayın, Bahsedilmez. Ömer bin Abdülaziz kimdi yani? bunu pek bahsedilmez. Ömer bin Abdülaziz tasfiye ediliyor. Ondan sonra da 3. Yezid önemlidir arkadaşlar. 3. Yezid de muhtezili bir Emevi e, hükümdarıdır. E, onu şey 6 ay falan sürüyor zaten. O da öldürülüyor. Eee sonrasında e, <gülüyor> e, yani yani tırnak içinde e, işte sol jargonun Abbasi ihtilali olarak isimlendirdiği e, işte bizim e, tarihimizde de e, kimdir mesela Abbasi ihtilali dediğim zaman Ebu Müslimel Horasani e, etrafındaki o menkıbelerden falan bildiğimiz e, Abbas oğullarının emevi hanedanını tasfiye ettiği süreci biz görüyoruz. bakın burada da belirleyici olan hanedanlar arası savaşa dönüşmüş artık yani ümmet o kadar güçsüz bırakılmış ki şu halkın toplumun içerisinden çıkan bu önderler bakın bu isyan hareketlerinin tamamı halk önderleridir aynı zamanda halk önderleri olarak bir hanedanı olarak değil bir sülaleye dayanarak çıkmıyor Zeyt bir zener de bir sülaleyi arkasına alarak çıkmıyor Evet arkasında Hüseyin oğulları da var ama arkasında işte Muhtezile de var. Arkasında Farslar var, arkasında Türkler var, Kürtler var. Diğer topluluklar var. Yani bunlar birer halk hareketi. Ama bunlar bastırılıyor ve tasfiye ediliyor. Emeviler döneminde büyük oranda tasfiye ediliyor. O Emevilerin içerisinde çıkan o iki harekette Ömer bin Alpriz ve 3. Yezid ile beraber de. Yani bunun bir saray saray içerisinde çözülemeyecek kadar kökleşmiş bir problem olduğunu ortaya koyuyor İslam tarihinde. Yani artık şey o kadar saray ideolojisi o kadar köklü, e, köklü hale gelmiş ki bunu sarayın içerisinden değiştirmek mümkün değil. Bu anlamda okumak lazım Ömer bin Abdülaziz'in 3. E, Yezid'in e, çabalarında. Abbasi, Ab Abbasiler Abbas oğullarından yani e, Allah Resulü'nün amcası eee dan alıyor ismini. Ee, yani Haşim oğulları demek aslında. Yani diyorlar ki Haşim oğulları e, artık burada bir hanedan meselesine dönüşmüş. Abbasilerin iddiası şu. Biz e, hilafeti veya emirliği Müslümanların emirliğini oğullarından alıp Haşim oğullarına vereceğiz. Abbas oğullarına vereceğiz. Başarı da oluyorlar. Bütün o e, şey e, kitleleri arkasına toplayabiliyor. Horasan'dan başlayan bir isyan bu. E, merkeze doğru e, sürüklüyor. Büyük kitleleri de sürüklüyor. Emeviler de zaten artık çürümüş o saray entrikalarıyla. Her vali kendi kafasına birer e, feodal şey oluşturmuş, yapı oluşturmuş. Her bir birer kral haline dönüşmüş. Valiler birer krallık haline dönüşmüş. Kimse e, bu korkut zenginliği merkeze paylaşmak falan istemiyor. Yani kendi içinden de e, çürümeye başlamış ve Abbasler'in bunları tasfiye etmesi ee, süreci var. Ee, yani bu miladi 8. yüzyıldır. Tam tam 800 yılıdır. Yani şeyin, Abbasilerin Muavi, Emevi'leri Emevi yıkması tam e, miladi 800'dür. Hicri kaça geliyor? İşte 250 falan mı? 240 falan mı? O yıllara geliyor. Yani ilk 250 yılın içerisinden bahsettik. Yani şu ana kadar olan dönemde. Abbasiler e, arkadaşlar önemli. Ne kadar devam ediyor Abbasiler? 1517'ye kadar e, Abbasi e, hanedanı iktidarını kaybetmesine rağmen hanedan olarak e, aslında ama kağıt üzerinde halife e, olarak devam ediyor. Yani 1517 yani 18 veya 19'u neyse bu şey önemli değil. Yani Yavuz'un Mısır e, rı, alması işte kayın bir emrullahı e, e, İstanbul'a getirerek rivayetler muhtelif ama işte onun elinden hilafeti de Osmanlı hanedanına alması e, e, bu çok tartışmalı rivayetler bunlar ama net orada artık fiilen son eriyor. E, pardon <gülüyor> resmi olarak da son eriyor. Fiilen zaten son ermiş. Ama işte 800'den e, yani 1500'e kadar yaklaşık 700 yıl devam edecek bir Abbasi hanedanı e, söz konusu. Bu İslam tarihindeki en uzun sürede hanedandır bu. İslam tarihindeki en uzun hanedandır. İktidarın erken kaybetmiştir. İlk yüzyıl içerisinde iktidarını büyük oranda kaybediyor ama sonrasında hanedan olarak e, ya takipçileri sülale, soy, e, aile olarak hanedandan onu kastediyorum. İktidar e, gücü yok. Devam etmiştir. E, Abbasilerin iktidara ııı e, gelmesiyle beraber iktidara yerleşmesiyle beraber şey 800 dedik. Mesela Fatimiler Hüseyin demiş oldu o Şii hareketleme olarak Fatimiler ortaya çıkması da paraleldir. Yani Abbasilerin ee, sarayı ele geçen yeni bir e, hanedandan başka bir şey olmadığı anlaşılınca tabii gene hareketleme başlıyor. Hem hanedanlar düzeyinde hareketlemeler başlıyor hem toplumsal düzeyde de e, hareketlemeler e, başlıyor. Bu önemli. Bu hareketlemelerden bir tanesi e, İsmail'i konudur. Şiilerin İsmail'i konudur. Yani o e, 12 imamı tanımaz İsmail'iler İsmail'i e, Beşinci imam e, üzerinden bir fıkıh e, geliştirmişlerdir. Ve bu çok geniş bir toplumsal destek de bulmuştur. E, yani Orta Doğu'daki en güçlü e, muhtezile sonrası e, muhalif halk hareketi İsmaili hareketler olmuştur hep. Birazdan bunu biraz detaylandırmaya çalışacağız. E, ve çok bizde bahsedilmez ama İslam tarihinde çok geniş coğrafyalara da hükmetmiştir İsmaililer. Bugünkü Cezayir sınırlarında e, bir yerden başlıyor. Bu da şu açıdan önemlidir. Yani merkezden uzak olması anlamında önemlidir. Çünkü merkezi şey tutmuş. E, Abbasiler tutmuş. Abbasilerin şeyi ne? İşte Bağdat. Yani Emevilerin başkenti Şam'dır. Abbasilerin başkenti Bağdat'tır. Bağdat çok önemli arkadaşlar. Biraz üzerinde duracağız. Bağdat bizim tırnak içinde İslam medeniyeti dediğimiz şeyin merkezidir. Burada ayrı bir şey başlıyor, yani e, iktidarın e, kendini meşrulaştıran bir araç olarak medeniyeti inşa etmesi. Bizim İslam dediğimiz şeyin e, aslında e, mevcut devlet yapılarının meşrulaştıran bir araç olarak yükseldiği dönemdir, Abbasi dönemi. Yani nerede İslam medeniyetinden bahsediliyorsa, sonraki tarihsel süreçte İslam medeniyetine nerede bir vurgu varsa Oradaki esas vurgu aslında e, devletedir. O dönemki iktidardır. Bu tartışması gereken bir mevzu. Şu an e, çok fazla giremeyiz ama bunu bir yere not etmekte fayda var. Fatimiler bütün Kuzey e, Afrika'yı neredeyse yani işte e, bugün işte Libya, e, Cezayir, Tunus, Mısır e, elde ediyorlar. E, Filistin'i, şu anki Filistin topraklarını Suriye Hatta topraklarının. Hatta Irak'ın bir kısmını İran batısına kadar geniş bir alanda bir Fatimi devleti kuruyorlar. O Fatimi devletinden bize gelen en önemli şey nedir? Mesela miras. Diyeceksek İslam Efendim Eser. El Eser'dir. El Eser'i bir Şii İsmaili e, kurum olarak e, Fatimiler kuruyor. Daha sonra e, ne zaman daha sonra? işte e, Selçuklulardan e, sonra. Daha da özelleşecek edecek Selahattin Eyyubi'den e, sonra. Çünkü Selatin Eyyubi'dir. Fatimilere e, son veren e, hükümdarda. Böyle ilginç şeyler vardır. Bu ilginç anekdot olarak söyleyeyim size. Mesela bu dönemde Hicri 250'den sonra başlayan bütün halk isyanlarını iktidarlar Türkler vasıtasıyla bastırmış. Paralı Türk askerleri vasıtasıyla. Hepsinde bu standart bir şeydir. Nerede bir isyan varsa bu Emevilerde de böyle Abbasilerde de böyle, diğer yerel devletlerde de böyle. işte Horasan'dan gelen Türk beyliklerine o paralı askerlere bu bastırılmış. İşte bunlardan en işte de Memlüklülerdir mesela. İşte Mısır'da kurulan Memlüklü ııı Devleti. Böyle çok orijinal bir devlettir Memlüklülerde. Bir asker aristokrasinin yönetimindedir. Türktür bunlar. Orayı işgal eden Türkler orada bağımsız bir devlet kurmuştur. Ama bütün bu isyanların özellikle Abbasiler e dönemindeki bütün isyanlara Türkler, Türk kavimleri yani Türk savaşçıları nabbo Bu da böyle bizim tarihimizle ilişkili ilginç bir detay. Fatimiler eee Fatih iktidarı devam ederken arkadaşlar önemli bir isyan patlıyor. Bunları kaçırmamak lazım. Çünkü ilk derste de bahsetmiştik ki isyan tarihi dediğimiz zaman bunu devletler tarihi üzerinden yapıyoruz. İşte Emeviler, Abbasiler, işte Selçuklular, işte Osmanlılar falan filan yani işte Endülüs Emevileri falan. Böyle bir okuma bizim ümmete, ümmetin tarihine ulaştırmıyor. Burada bir sürü şeyi kaçırıyoruz ayrıntı diyemeyeceğim kadar esasa ilişki şeyleri kaçırıyoruz biz. Halbuki bunlar üzerine yani bugünü değerlendirmek açısından da e, bunların üzerine durmak lazım. Çünkü zaten İslam'ın siyasi tarihi e, olarak koyduk bunun başlığı. İslam'ın siyasi tarihini okuyacaksak e, burada ümmetin tarihini, bu halk hareketlerini e, okumamız gerekiyor öncelikli olarak. Devletlerin tarihini değil. Burada göz ardı edilmemesi gereken e, iki hareket ee, girme dönünce neyse onunla paralel de şey yapabiliriz tarihsel olarak çok yakın değil. Nikne'ye de orada biraz girmek istiyorum. Bu emeviler dönemi için kaynak dönemeyecek misin? En son şey yapayım abi. Şimdi bölünmesin de en son, en son yani o hatırlatım bana göre bununla ilgili temel kitap şey yapabilirim yani. Bu konularla ilgili. Arkadaşlar Basra yani bugünkü Irak kın e, işte şeye aşıldı, Körfez e açıldı Körfez'e açıldı şehirdeki kenti biliyorsunuz Basra e, kenti Fırat ve e, şey şeye döküldüğü e, denize döküldüğü yerdir. Orada kurulan kenti Basra hala önemlidir. Bugün e, petrol e, rafinelerinin olduğu e, dünya petrol ihracatının e, önemli kısmını gerçekleştiği kentlerden biridir Basra. Ee, <gülüyor> bu dönemde emevilerde başlayan bu tarım e, imparatorluğu süreci abbasilerde daha köklü hale geliyor ee, ve korkunç bir e, köle ticareti başlıyor bunun e, eyvallah abi güçlendiği yani İslam dünyasında köle ticaretinin zirve yapmış olduğu dönem abbas dönemidir özellikle Bardan e, tanzanya galiba şu anki tanzanya oluyor Efendim, ba bakarız, Tanzanya olabilir, neyse çok önemli değil yani zenci köle e, ithal ediyor Abbasiler, Abbasi devleti. Bunların birçoğunu da e, çalarak yani onları e, silah zoruyla köle ederek ediyorlar. Yani bu yüzbinlerce köle söz konusu. Ve buralarda e, gene bir şey, bir medeniyet projesi olarak Dicle Fırat Nehirleri'nin e, birleştirilerek tarıma açılmasıyla ilgili bir projede e, bunlardan yüz binlercesi, bu zenci kölelerden yüz binlercesi kullanılıyor. Abbasi valileri bir devlet projesi olarak. E, ve sadece bunları ölmeyecek kadar e, bunlara yemek veriyor bu şartlar altında. 800 demin ben senden onun tarihini aldım mı almadım galiba 860'lar 860 gibi bir isyan patlak veriyor Ali bin Muhammed isminde İsmail'i ekolden etkilenmiş bir önder kendini şeyle nispet ediyor, e, ehli beyte de e, nispet ediyor. Bu isyanı başlatıyor. Yüzbinlerce zenci, bununla beraber diğer e, köleler de e, bu isyana e, katılıyorlar e, ve on küsür sene e, bu işte Basra, İran bir kısmında e, özellikle bu bağımsızlık. Ee, elde edip ee, işte bir şey ee, böyle bağımsız bu Abbasi haliyinden de bağımsız bir ee, model ortaya çıkıyor. Aslında model de denemez. Bu daha çok bir isyan hareketi. Yani bunun çok özel fikir hedefi falan yok. Bu bir isyan hareketi. Bu yüzden de çok mesela İslam tarihi bir buna çok değinmez. Bizim tarihçilerimiz. Yani çok fazla buna bakman lazım bunun ne olduğuna ilişkin. Değinenler de e, işte bunun sapık bir hareket olduğunu, işte vahşi bir hareket olduğunu, e, İslami bir e, şey olmadığını falan söylerler. Bunlar doğru olabilir gerçekten de. bunu gerçekten de e, çok ele gelir İslami bir programı falan yok. E, yer yer vahşete falan da e, dönüşmüş. Usulsüzlükler falan var. Kendi içerisinde de e, yeni zenginler falan da çıkartmış mesela. Kendi içinde problemleri var. Ama zaten buna bir model olarak bakmaya da gerek yok. Bu şunu gösteriyor. E, İslam toplumundaki bir halk hareketi olması açısından önemlidir bu. Yani bir isyan hareketi olması açısından önemlidir. Yani bu İslam topraklarındaki halkın e, bu İslam devletlerine razı olmadığının aslında bize söylenildiği gibi. İşte bize diyoruz işte Abbasiler geldi Emevilerden sonra. E sonra bu kadar mı yani? Abbasiler geldi. Abbasiler geldi de insanlar buna razı mı oldu? Abbasilere? Emeviler varken insanlar bu Emeviler razılar mıydı yani? Siz bize Emeviler anlatıyorsunuz. İşte Mervan, Mervan'dan sonra, Yezid Yezid'den sonra bir daha Mervan. Ondan sonra bilmem ne. Ya bu kadar mı yani bu tarih? İnsanlar ne yapıyordu o sırada? İşte Abbasiler, işte Harun Reşit, İşte tercüme faaliyetleri, işte ihvan-ı safa, bilmem ne, işte medeniyet, İslam medeniyeti falan. Tamam anladık onu. Peki halk ne yapıyordu o zaman? Abbas işte halk da böyle yapıyordu. İşte o isyanlardan bir tanesi yüz binlerce insanın katıldığı isyanlardan bir tanesi de zenci hareketi. Bir halk isyanı olması açısından önemlidir. Yani bunun mahiyeti e, açısından değil. O İslam toplumudur çünkü. Bu toplum İslam toplumudur. Bu İslam toplumunda ki bu gerilimin nasıl bir isyana yol açtığı, neden e, böyle bir isyana yol açtığı meselesi açısından bizim açımızdan önemlidir. Zen hareketinin hemen sonrasında, bunları çok giremiyoruz aslında, bu çok müstakil meseleler bunlar. Yani burada aslında yapmak lazım. arkadaşım biri mesela çalışsa da bu zenç hareketini, mesela işte karmatileri falan burada müstakil olarak yapsak. Hemen onun sonrasında karmati hareketi okay. de önemli bir harekettir arkadaşlar. Bu bugünkü Bahreyn sınırlarında bir bölgede başlayıp Mekke'ye kadar sirayet eden bir harekettir. Karmatiği hareketi. Bunlar da yine İsmaillikten e, etkilenmişlerdir ama bunlar kendilerine yediciler e, diyorlar. Yani beşinci şey değil de işte yedinci imam makinelerini nispet etmeleri anlamında e, şeyleri var. Önemlidir. Karmatillerle ilgili nispeten e, çok fazla şey yazıldı. E, İhse çık mesela bize bunu gündeme getirdi ama İhse çıkan daha önce şeyin e, Faik Bulut'un çok iyi bir kitabı vardır. Ben mesela ilk ondan fark etmiştim. Faik Bulut'un kitabında fark etmiştim. Evet. Karmatiklerle ilgili müstakil e, ilk kaynaklara, e, ilk elden kaynaklara dayanan. Sadece birbirinde şey diyor abi, Allahçı Mansur'un idam edilmesi propagandası yaptığından... Tabi tabi o boyu yani. ihvan-ı safa için de söz konusu. Evet. İhvan-ı safanın da mesela Karmatik şeyinden etkilendiği çok açık yani, ihvan-ı safa evet. Ve şey de evet, Allahçı da bir Karmatik'dir yani. Son dönemde yapılan şey Masinion falan mesela. O e, Louis Masinion'un Hallaç diye bir kitabı var arkadaşlar. Yani gözünüzü korkutmaz mı? Böyle bin sayfaya yakın bir kitap yani. Şöyle. İki cilttir daha bir cildi çıkardım. Louise Masinion. Hayır. Ayrıntı bastı yanlış hatırlamıyorsam onu. Yurt mu bastı? O zaman yeni baskısı oldu. Uzun de basım O çok müthiş bir kaynaktır o. Yani onu böyle vakit ayırın, böyle iki ayınızı ayırın ama o kitabı okuyun. Yani o hem heterodoksi, işte tasavvuf batırlı doktrinler üzerine Masinyon önemli bir adam. Fransız oryantalist. Ama bu meseleleri böyle birinci el kaynaklardan falan şey yapmış. Çok zengin bir kitap o. Onunla bahsediyor. Yani Masinyon'da bahsediyor. Bu e, karmatilerden de bahsediyor. Çok girmeyeceğim ama karmatiler arkadaş özetle şunu söylüyorlar. Diyorlar ki arkadaş, e, İslam yani bizim İslam'dan anladığımız e, mesele e, ilk önce senin mülk meselesinde nerede durduğundur. Özeti bu. Diyorlar ya mülkünü infak etmeden senin kılmış olduğun namaz kabul olmaz. Sen namaz kılma diyorlar. Mesela e, zengin bir adamın namaz kılmasını engel Diyorlar ki sen namaz kılamazsın. Çünkü şimdi senin malın var. Önce bu malı dağıtacaksın ondan sonra. sen Sana oruç haram diyor mesela. Sen oruç tutamazsın yani. Niye? İşte bak senin ihtiyacın dışında şey var. Tabu bu böyle bağlamıyor. Bu karmatiden zoruna doğru. Başlangıçta biraz daha tedirici olarak. Mesela infaka zorluyor. Diyorlar ki kardeşim sen işte dayilerini yolluyor. İşte sen işte şey yapacaksan diyor. Bizim mezhebimize gireceksen diyor. Önce ne infak ettiğini göreceğiz. Ondan sonra şu yoksullar için şu fon oluşturdu. Bu fona bunu vereceksin. Ondan sonra beşli bir var mesela onlarda. Eee... Beşte bir şeyde de var, Şia'da da da, da, da, da, da da umus denilen yani beşte birin verilmesi Amin. o da var. Yani beşte birini vereceksin şeyin malının beşte birini yani kırk vereceksin. Kırkta işte. yani yani <gülüyor> <bak şimdi, gülüyor> bir bizde şey şey şey şey şey şey şey şey şey. işte. Yenen çörek endişe falan. Şükrüm arkadaşlar. <gülüyor> yani önemli özette karmakiler bunlar. Tabi karmatilerin içerisinde şey yok mu? E, tırnak işinde terör ve vahşet var tabi ki bunlar çünkü birer isyan hareketi arkadaşlar. Yani isyan hareketleri bu bağlama içerisinde göreceksin. Bunlar bir saray hareketi falan değil yani. Bunlar kaba saba hareketler. Bunlar isyan hareketleri. Bunlar bir şeye isyan etmişler. Dolayısıyla bu İslam ama işte adam da öldüler. İşte şeyin e, Hacerül Esvet'i çaldılar. Evet çaldılar. Kabe'yi basıyorlar. Hacerül Esvet'i e, çalıyorlar. Diyorlar ki haç yapamazsınız siz. Çünkü sizin getirdiğiniz din Muhammed'in getirdiği din değil. Siz bunu şey saltanat haline getirmişsiniz, siz bunu mülk haline getirmişsiniz diyor. size haram kılmayacaksınız. Hacca da gitmeyeceksiniz. Namaz da kılmayacaksınız. Bizde İslam süreliğinde öyle gider. İşte bunlarda haç yoktur. Ee, işte namaz yoktur meselesinin kaynağı aslında bu. Diyorlar buna siz kılamazsınız. Yani sen namaz kılamazsın. Sen oruç tutamazsın. İşte haç size haramdır. O bizim hatımızdır. Falan ve düşünün yani Basra'dan kalkıp arkadaşlar haritayı gözünün önüne getirebiliyor musunuz yani? Basra'dan kalkıyor. Yani Irak'a geçiyor. Oradan Ürdün'ü geçiyor. Oradan işte Suudi Arabistan'a Hicaz'a kadar geliyor yani. Yılmış yani. Ve orayı, Mekke'yi e, ele geçiyor. Bu da ayrı bir sıkıntı. Mekke'nin siyasi olarak güçsüzünü de gösteriyor. Çünkü arkadaşlar şimdi aklıma geldi bunu ama kaçırmayalım bunu. E, Emevilerde Abbasilerde Mekke'nin güçlenmesini engelliyorlar. Kasıtlı olarak. Devlet politikası. Tabii, devlet politikası bu. Mekke onun için her zaman istilah edilebilmiştir kolayca. A. Çünkü Mekke'de Medine'de muhalefet merkezi olabilme potansiyeli taşıdığı için orayı e, sürekli böyle taş tutmuş güçlü devletler. Hep taş. Osmanlı'da da böyledir. Selçuklu'da da böyledir mesela. Orayı mesela ilim merkezi haline getirilmesine karşı e, müsaade etmemişler. Orası ne ilim merkezi haline getirilmiş, ne siyasi bir merkez, ne bir muhalefet merkezi. Böyle taşla da sadece haç ibadetinin yapıldığı bir yer olarak tutulmuştur. Dolayısıyla da bütün muhalif hareketler bir kere oradan geçmiştir yani. Kolayca orayı zapt edilmiştir. İşte az önce söylediğim gibi şeyler Emevilerin merkezi Mekke ve Medine değildir arkadaşlar. Şam'dır. Abbasiler iktidar alınca gene Hicaz'a e, devlet merkezi yapmıyorlar. E, çünkü orayı devlet merkezi yapmak arı. Kovanın üstüne oturtmak gibi bir şey yani. Çünkü bütün yani Resul'ün bütün mirası orada. Bütün şeyi orada. Hatırası orada yani. Yani insanların kafasında sürekli böyle farklı fikirler üşüştürebilecek bir atmosfer. <gülüyor> Bağdat'a yapmışlardır onun için başkentlerini, Abbasiler'de. Karmatik hareketi de tabii gene Türk kuvvetlerine, getirilen Türk kuvvetleri yani uzun süre savaşlardan sonra basılarak tasfiye ediliyor. Ama bu bitiyor arkadaşlar devam ediyor. İşte hacca e, Hallaç'ta e, devam ediyor, Hasan Sabbaht'a devam ediyor. O bizim meşhur Alamut Kalesi efsanesi falan. E, Hasan Sabbah da İsmaili'dir. Bunlar da aynı ekolün e, devamıdırlar. Hatun milik aynı şey var İsmail. İşte orada arkadaşlar bir kırılma var. Şimdi biraz o kısımda. E, yani e, saat kaç oldu bunu? Bir toparlayalım biraz Şeyde esas alarak saat dokuz olmuş. <gülüyor> Bitirelim. Abi de Behlül Dana birisi var. Behlül Dana. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet var, var tabi. Sadettin Konewi de var. Yani Muhtin Arabi de var. Yani isim çok. Ona necek bir isim mi onu söylemek için? Abi bunlar ekoldu. Bu kendi şeyi içerisinde değerlendirmek lazım. Yani bu Anadolu şeyi içerisinde ekolleri içerisinde bunu değerlendirmek lazım. Artık ben bir şey olmuş mu bu önder? Hayrola politik bir şeyi yok. Siyasi bir hareketi yok. Zaten ve dönüştükten sonra e, şimdi o zaman gi, girmişken e, buradan abi. birkaç bir şey söyleyelim. Sonra biraz mihneye gene dönmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu siyasi hareketler e, bir kere ideolojik olarak bu merkez karşısında zayıflıyorlar. Yani birinci kırılma bu. Çünkü Muhtezile e, tasfiye ediliyor. Ne zaman tasfiye ediliyor Muhtezile? Mesela birkaç tane üst üste darbe var. Yani bu saray İslam'ı karşısında e, bu halk İslam'ın zayıflaması e, ideolojik olarak zayıflamasının birkaç dönüm noktası var. E, bunlardan e, bir tanesi mesela Mihne e, olayıdır. E, <gülüyor> Mihne olayı bilosuz Harun Reşit'tir. Bizde efsanevi ee, hükümdarlardan bir tanesi işte Abbasilerin zirvesindeki isim Harun Reşit'tir. Ee, Harun Reşit dönemine kadar e, az önce 3 tane halkadan bahsetmiştim ya Emeviler döneminde. Merkezinde Emevi oğullarının olduğu onun etrafında Emevi oğullarının mevarisi olan diğer Arap kabilelerinin olduğu ve e, hepsinin ötesinde de e, Arapların olmuş olduğu bir iktidar bloğu. Arap olmayanların tamamına hükmediyor. Yani hem Emevilerin hem Abbasilerin hikayesi bu. Bu bir Arap İmparatorluğu. Yani Emeviler ve Abbasiler Arap İmparatorluğu. Arap olmayanlar mevali. Yani Araplara e, sığınmış olanlar. Araplar izin verdiği için Müslüman olanlar. Araplardan eman isteyerek onlardan velayet talep ederek e, yani hepsi yani Kürtler de öyle Türkler de öyle. Acemler de öyle e, özellikle. Hatta onun içerisinde işte Şubiye diye ayrı bir ekol var. Yani daha böyle edebiyat ilim üzerinden devam eder ama kabaca Araplar ve mevaliler, Araplar ve Araplar olmayanlar diye bir şey sıkıştırıyor. Bu e, Abbasi İmparatorluğu'nı sıkıştırıyor. E, çünkü İslam, e, kitap e, kitlere ulaştıkça e, ilmi önderliği e, Araplar yitiriyorlar. Mesela klasik döneminde şeylerine bakın. Hem hadis alimlerine bakın. Hem dilcilerine bakın. Hem de muhaddislerine bakın. Yani büyük çoğunluğu yani kahir ekseriyeti Arap olmayanlardır. Mesela Arap dilinin e, en büyük e, dilcileri işte lügat sahipleri Arap dildir mesela. Büyük çoğunluğu da bunların Fars'tır, Fars kökenlidir. Niye? Çünkü sen iktidar olarak... E, haddinin çok ötesinde bir toprağı yönetiyorsun ama o topraklardaki Müslümanlar sayıca senden fazla olduğu için senden sayı, sayıca daha fazla e, şey çıkartıyor ilim alanında daha fazla mesai harcayın insan çıkartıyor. Yani sen böyle bir çoğunluğu e, İslam ilimlerde de tekeli e, eline geçirmiş bir mevali Arap olmayan çoğunluğu sen siyaset zoruyla yönetmeye çalışıyorsun. Abbasiler dönemindeki durum mudur? Yani silah zoruyla bunları bir Arap devleti olarak devam ettirmeye çalışıyorsun. Bizim bu İslam devletleri dediğimiz şey Emeviler, Babasiler'de, Abbasiler'in ilk yüzyılında özellikle Arap devletidir aslında. Bunlar Arap imparatorluklarıdır. Kendisini o şekilde örgütlemiştir. Arap olmayanlara da mevali der ve mevali muamelesi yapar. Şimdi bir Mihne olayı önemli. Mihne'den sonra da önemli bir kırılık Noktası olarak İmam Şafi'nin e, üzerinde biraz duracağım. Sonra da toparlayacağız. Şimdi arkadaşlar e, mihne olayının e, merkezinde <gülüyor> yani mihne sözünden geri çevirme anlamında e, yatan bir kelami bir tartışma. Ama kader meselesinde de söyledik ya hiçbir kelami tartışma siyasi arka plandan e, bağımsız değildir. Yani İslam dünyasındaki tüm kelami tartışmaların arka planında bir siyasi tartışma vardır. Mihne'de e, e, Harun Reşit demişti. Harun Reşit'in iki oğlu var. E, Emin ve Memun. Emin'in annesi Arap'tır. Memun'un annesi Fars'tır. Memun muteziliğe yakındır. E, Emin e, o saltanat ideolojisine daha yakındır. Yani bunlar da o işte saltanat içerisindeki şeyler anlamında e, ilginçtir bunlar e, Muhtezile diriliyor bu dönemde ama artık bunlar siyasi ekol falan e, olmaktan çıkmış saraya yanaşmışlar ikiye ayrılmış Bağdat ve Basra ekolleri var e, Muhtezile'nin e, Bağdat e, ekoli özellikle tamamen kelami bir şey falan Büyük oranda da şeyini yitirmiş zaten dinamizmini e, falan da yitirmiş ama bir entelektüel gelenek olarak devam ediyor e, e, Kur'an'ın mahluk olup olmaması meselesi. Tartışma bu. Kur'an mahluk mudur değil midir meselesi. Üzerinden bir şey var. E, e, resmi söylem şeyden de biraz etkilenmiş e, muhtezilenden de biraz etkilenmiş e, Kur'an'ın mahluk olduğunu iddia ediyor. Diyor ki Kur'an mahluktur. Evet Kur'an yaratılmıştır. Resmi, resmi tez. Resmi tez. tez bu. mi? Hayır. Resmi tez Kur'an'ın yaratılmış olduğunu söylüyor. Bunun buna muhalefet eden kimdir? İmam. Azim. Muhalefetin başı da hayır. i̇mam Azam öldü. İmam-ı Azam. Hambe. İmam, İmam Hambel. Hanbel. Hambeli mezhebinin çıkışı zaten budur. Hambel ve etrafındaki bir grup da sonra Selif'le düşecek bir grup da ki bu e, İmam Şafi ile bu biraz daha şeye dönüşecek sonra bu. Tam e, yeni bir ideolojik e, dönüm noktasına bir, e, tepe noktasına ulaşacak. İmam e, Kur'an mahluk değildir. Tezini söylüyor. Nedir yani Kur'an mahluktur diyenler ve Kur'an mahluk e, değildir diyenler arasında e, neyi e, iddia ediyorlar? Bu bu e, İktidarın bir Arap iktidarı olmasının meşruiyetiyle ilgili bir şey bu. Arka planında. Çünkü Kur'an mahluktur diyorsanız eğer Arapçanın yani Kur'an'ın indirmiş olduğu dil Arapçanın da mahluk olduğunu söylüyorsunuz anlamına gelir. Kur'an mahluktur. Bu ne demek? Yani ezelden beri yoktur. Yani e, Kur'an levh-i Arapça yazmıyordu. Muhammed'e Arapça indi. Dolayısıyla yaratılmıştır. Ezel'i değildir Kur'an. Allah onu yaratmıştır. Allah'ın kelamıdır. Ezel'i değildir. Dediğiniz zaman bir Kur'an'ın Arapça olmasından kaynaklanan o ideolojik e, kere zedeleniyor. Neden? E, Kur'an'ın Arapça olması neden önemli? Şu Kur'an eğer mahluksa ya da ezelde Arapça olarak yazılmış değilse Arapçanın da ezeli bir şey olmadığı Dolayısıyla e, Arapçanın Kur'an'dan almış olduğu meşruiyetin de zedelendiği bir şey e, haline dönüşmüş oluyor bu tartışma. Kutsalmıyor mu öyle ya? O zaman resmi Hüsnü'nün Hüsnü'yü mahvûp olmadığını iddia ediyor resmi evet, bu İmam-ı Azam zamanında da evet. başlayan bir tartışma değil mi? Onu öldürmesin de gösteren gerekçeler... Hayır, evet. İmam-ı Azam'dan daha sonra. İmam-ı Azam'dan daha sonra bu. İmam-ı Azam erken. Şey için e, erkendir. Orada, Öyle bir o sonra. Şimdi İmam Azam bize gelmiş bir eseri yok elimizde. İmam Azam'ın şeyi menkıbelerden biz öğreniyoruz. Bir de işte o e, gelen resaleler var. Yusuf şeyden falan gelen talebelerinden gelen e, resaleleri falan var. Onlar da sıkıntılı yani. Onların da versiyonları değişik çünkü. Ama biz menkıbelerinden İmam Azam'a neden saldırıldığından niye savunduğunu falan anlıyoruz büyük oranda. Bir de fetvaları var. Gözü kadar gelmiş fetvaları var. O dönem daha geç. Belki o dönemde taşmış olabilir ama yapmış olduğu dönem bu. Bu durumda resmi söylemek değil <gülüyor> mi? Bunların mahluk olmadığını savunması gerekmiyor mu? Hani kendi şeyini koruyabilmek için. Hayır işte. bak, ama resmi söylem demiş oldum Memunun bu Abbasi ee, iktidarı açısından şey değil. Bu, bu, bu muhtezilenin yetkisiyle ortaya çıkmış bir şey. Tabii ki aslında yani bu Abbasi iktidarının aleyhine bir şey bu. Yani resmi söylem derken bu Abbasi'ye resmi ben yanlış söyledim yani. Ee, yani mehmunun taraf olmuş olduğu söylenir. Ya yani muhtezilenin şeyini destekliyor çünkü mehmu. Muhtezilenin tezi bu ve muhtezile de ya şu o da şey ona katılmıyor. Ee, Muhammed Ammar ona katılmıyor. Yani bu muhtezile burada çok belirleyici değil. meselesine katılmıyor ama ne işte böyle bir mihne olayı var. Bunu kabul etmeyenleri işkence ediyor devlet. Yani bazen haklı bir tezin e, nasıl böyle zalim bir e, pratiğe ee, dönüşebileceğin bir şeydir bu. Ee, Hambel tabi ona çok böyle programatik olarak çok böyle bilinçli olarak falan karşı çıkmıyor buna. İmam Hambel Ama Hambel'in te temsil etmiş olduğu bir gelenek var. İmam Hanbel'in. Yani o Arap geleneğinden. Yani e, İslam'ın Araplara indiği. Kitabın Araplara indiği. E, dolayısıyla bunu ancak Seleflerden öğrenilebileceği. Kitaba kime imişse ee, işte, sahabeye, selefe kime ise ondan e, ve onların nakilleri üzerinden gelebileceğine ilişkin daha çok böyle netleşmemiş e, olsa da böyle bir ideolojik e, yerden e, geldiği için e, İmam Hanbel buna itiraz ediyor ve işte bunun işkence görüyor. E, zindana atılıyor e, bununla ilgili. Ama sonrasında, memnun sonrası dönemde bu çok kısa süren birkaç yıllık bir dönem yanlış hatırlamıyorsam. Bunun yaratmış olduğu öfkeyle beraber işte Abbasi sarayındaki o taht kavgası da farklı bir şeye oluşturunca şey yeniden güçleniyor. Arap aristokrasisi işte annesi Fars olan memunun tahttan inmesinden sonra Arap şey yeniden e, güçlenince bunun işte aksülameli olarak korkunç bir e, muhtezile kıyımı başlıyor. Ya yani, muhtezileye ait bütün eserler yok ediliyor, yakılıyor, yakalanan öldürülüyor, işte affedilen sürgün edilmeye zorlanıyor falan. falan. Ondan sonra zaten muhtezile e, böyle denli toplu bir ekol olmaktan çıkıp işte böyle bir takım isimler şahıslar üzerinden e, günümüze kadar devam ediyor. ortadan kalkması bile bir ekol olma şeyini e, büyük oranda itiliyor. Burada İmam Şafi'nin e, durumu arkadaşlar önemlidir. E, İmam Şafi ideolojik olarak ehli Sünnet'e e, damgasını vuran adamdır. Bugün bizim ehli Sünnet dediğimiz e, anlayışı e, büyük oranda e, İmam Şafi belirliyor. Türkiye'de de bu böyledir. Biz her ne kadar Hanefi olduğumuzu söylesek e, bile aslında biz... Ee, eşari şafi eşari anlayışa daha yakınız biz yani hanefi Maturidi e, anlayıştan ziyade daha şafi eşari anlayışa biz yakınız nedir şafinin getirmiş olduğu şey bir kere bu e, tartışmaya kuranın mahluk olup olmaması meselesine bir şey getiriyor e, nokta e, getiriyor diyor ki kuran e, mahluk değildir Kur'an yaratılmamıştır. Ezelliğidir. Yani ezelden beri Kur'an vardı. Nasıl vardı? Aynı bu haliyle. Bizim elimizde tuttuğumuz haliyle böyle Arapça. Yaratılmamıştı. Arapça olarak vardı bu. Şu an elimizde tuttuğumuz e, Arapça bir kitap olarak yaratılmamıştır bu. Allah'la beraber ezelden beri bu vardır. Rı doktrin haline getiriyor. Dolayısıyla şunu da söylüyor. Tabii e, bu tartışma o kelam tartışması üzerinden söylemiyor. Şunu söyleyerek yapıyor bu el er Resalesinde var baskıları. Resale'yi okuyabilirsiniz. E, Marmara ilahiyattan çıkan alın yalnız. Onur yayınlarından çıkanın çevresi biraz problemli. Marmara ilahiyat e, çıkardı. el er Resale. Orada mesela bunu tartışıyor. <gülüyor> e, Kur'an'ı kim anlayabilir diyor. Bir Kur'an e, ezeli olarak e, yaratılmamış olan bir kitaptır ve Arapça olarak ezelde Ezelden beri vardır. Bir, dolayısıyla bu Kur'an'ı sadece Araplar anlayabilir diyor. Şafii'nin tezi bu. Resale'de söylüyor. Bunu sadece Araplar anlayabilir diyor. Arap olmayan birinin Kur'an'ı anlaması mümkün değildir diyor. Arap olmak da yetmez ama diyor. Kureyş'ten olması lazım. Bunu anlamanın. Hafta bu da yetmez. Badiye'den olması lazım diyor. Yani bedevilerden öğrenmiş olması gerekir diyor. Çünkü şeyin Arapçanın hası budur. Tabii bunlar detayı. Onu biraz daha şey yapmak için ama asıl söylemiş olduğu şey o değil. Asıl söylemiş olduğu şey mevalilere karşı İslam ilimleri üzerindeki tekeli eli ee, mühürlemek. Ya yani diyor ki kardeşim bu İslam'ın tekeli, İslam tek ilimlerinin tekeli Arapların elinde. Bu bizim elimizde. Ya sen alime de olsan sen e, lisan Arabı da yazsan e, sen müfredatı da yazsan Araplara Arapçayı da öğretiyor olsan sen Kur'an'ı anlayamazsın. Niye? Arap olman lazım. Çünkü bu Kur'an ezelde Arapça olarak var. Yaratılmış değil bu. Böyle bu yan. Allah'la beraber Arapça olarak vardı bu. Bu yaratılmış falan değil. Dolayısıyla Arapçanın burada bir kutsallığı var. Arapçanın burada kutsal olduğu için de Arapların burada İslam'ın yorumlanması üzerine bir tekeli söz konusu. Ama o işte o gelenekten besleniyor. Yani neticede mevali dedim ya mevalilerle, Arap'la mevali çatışması var. Burada mesela ideolojik olarak bir ayrışma var. Ve saray burada bir taraf. Bu saraydan başlamayı olabilir bu tartışma. Bu şeyden, alanda başlıyor bu tartışma. Çünkü Arap'lar işte özellikle Farslarla ve diğer ve milletlerden gelen İslam alimleriyle çünkü bir yerde bir sürü muhaddis bir sürü alim var. Fıkıhçılar gelişmiş. Dilciler e, gelişmiş. İşte müfessirler falan var. Bununla ilgili bir sıkıntı var. Burada ilgili bir çatışma var. İmam Şafii bu çatışmanın bir aktörü. Birincisi bu. İkincisi de e, sünnete getirmiş olduğu tarih dolasıyla çok önemlidir. İmam Şafii Hadisi sünnet haline getiren kişi İmam Şafi'dir. Bugün biz hadis diyorsak sünnet diyorsak aklımıza hadis geliyorsa bu İmam Şafi e, dolasıydadır. Yani İmam Şafi çünkü e, sünnet eşittir hadis diyor. İmam Şafi'ye kadar böyle bir anlayışı yok. Bu anlamda da e, bir kırılma noktasıdır. Yani İmam Şafi'nin yapmaya çalışmış olduğu şey şey e, kontrolden çıkmış şey i̇şte şubi akımlar var işte mevali var ee, şey dağılmış işte herkes tefsir yapıyor ee, işte böyle e, şeyin hoşuna gitmeyecek belki hijazdakiler veya şafin hoşuna gitmeyecek bir takım yorumlar falan filan da var belki iyi niyetle bunları kontrol altına almak ee, gibi bir şey var yani herkes konuşmasın kardeşim herkes alim olmasın işte Kur'an'ı hakkında herkes konuşmasın işte e, sünnet hakkında herkes konuşmasın diye bunu e, bir çerçeve çerçeveleme şeyi var. E, yani bu gelmiş olduğu şeyle gelenekle ilgili bir şey. Yani çünkü e, bu tür olaylar tek bir merkezden e, belirlenmez. Onun beslenmiş olduğu kaynaklar yani e, ayaklarının nereye bastığı, yüzünü nereye döndüğü işte ilişkileri belirler bu tür şeylerde. İmam Şafi bu ideolojik yönelimin yani bu Arapçılığın Burada Arap milliyetçiliği anlamında kastetmiyorum ben bunu. Şimdiki Arap milliyetçiliği bambaşka bir şey. A Arap mevali çatışmasındaki e Arap'ın, Arap dilinin e üstünlüğünü ve alimin, e müfessirin Kur'an'ı tefsir edecek olan sadece Arap olabileceğine ilişkin anlayışın bir temsilcisidir Bu da şeyin hoşuna gitmiştir. İstidarların büyük oranda hoşuna gitmiştir. Ama ne olmuş? Arap e olma meselesi karşılığını yitirince bu direkt şafi usulü üzerinden eşarilik üzerinden mesela devam etmiştir bu tezin toplumsal tabanı ortadan kalkmış çünkü Araplar Abbasi'nin artık bir Arap devleti olmaktan çıkmış beyliklere falan dönüşmüş alanda bir sürü beylik falan var ama mesaf olarak şafilik devam ediyor ve şafiliğin e, ve sonrasında eşariliğin mesela çizmiş olduğu e, çerçevede çok önemlidir bunlar çok ilginç ve önemli tartışmalar arkadaşlar ee, mesela Eşari, İmam Eşari de iki büyük itikat imamı olduğu söylenir bizde mesela. Değil mi ehl Sünnet'te? İtikat imamı. O tartışmalı itikat imamı ne demek yani? İslam'da iki tane itikat, İslam'ın itikadının nedir meselesi ayrı bir tartışma ama yani literel olarak böyle iki büyük e, itikat imamı. İmam Maturi ve İmam Eşari. İmam Eşari hayatının 40 yılında mutezili bir imam olarak yaşıyor. Bir mutezile imamıdır eşari Ama korkunç bir muhalefet e, başlıyor. İşte hatta işte menkıbelerde falan da öyle geçer. Emevi camisine sığınmak zorunda kalıyor. Çünkü öldürecekler. İşte aracılar falan bir şart koşuyorlar. Diyorlar ki eğer mutezileyi reddettiğini söylersen senin canını bağışlayacağız. Ondan sonra e, diyor ki ben işte Muhtezile'den geri döndüm artık mutezile değilim. <gülüyor> Ehli sünnete döndüm. Ondan sonra da Ehli sünnetin e, itikat imamlarından biri oluyor. Neden? Neden? Aslında Ehl-i çıktığını söylüyor ama Ehl-i Sünnet'in çözemediği bir sürü meseleyi e, Muhtezile'nin formülleriyle çözdüğü için rahatlatıyor Ehl-i Sünnet'i. Asıl aynı şeyleri söylüyor büyük oranda. Aynı şeyi söylüyor. Ya işte Kesb teorisi ne şey demiyor da işte insan hüradesi vardır demiyor da işte Kesb e, vardır falan diyor ama Muhtezile'i reddettiği için Artık ehli sünnet adı altında e, yani o otoriteyi kabul ederek söylemiş olduğu şeyler muhtezili tezler bile olsa ehli sünnetin malı haline dönüşüyor orada rahatlatıyor aslında yani ehli sünnet dediğimiz e, kelam ekollerine de büyük katkısı oluyor eşyadın bu anlamda ama e, ölene kadar da muhteber bir adamda olmuyor yani her zaman ona gizli e, muhtezile gözüyle falan bakılıyor bu bir şeydir arkadaşlar bu e, bir dönüm noktasıdır. Bu e, olay e, önemli. E, dediğim gibi yani burada akıllı tutması gereken iki şey var. Bir Kur'an'ın e, kader meselesidir. Bir kelami mesele olarak taşınmakla beraber aslında siyasi bir arka planı vardır bunu. İkincisi e, Abbasilerin e, ne diyelim işte ilk 100 yılından sonra yani 890'lardan itibaren e, halk hareketlerinin e, toplumsal halk hareketlerinin büyük oranda dağılması ve zayıflamasıdır. Bunun iki şeyi var. E, bunu not alacaksınız. E, bunu gözlemlemiyorum. İki nedeni var bunun. E, bir siyasal önderlik problemi. Bu halk kitlelerini toparlayabilecek siyasal önderlikler çıkamıyor. Hüseyin oğullarının e, ölmesinden sonra çünkü Hüseyin e, ve Hüseyin'in miratçısı yani, yani Ali'nin e, torunlarının devam ettirdiği bir hareket varken Önderlikle ilgili bir sıkıntı yok insanların kafasında. Ya buna kim yapacak? İşte Hüseyin yapacak tabii ki. Yani bunun önderliğini. İşte Zeyd bin Ali yapacak. Bunun önderliğini. Bir sıkıntı yok. Ama özellikle bunlar tasfiye olduktan sonra bir önderlik problemi de ortaya çıkıyor. Daha lokal şeylere bürünüyor isyanlar. Bir. İkincisi de e, iktidar, saray o kadar güçleniyor ki İslam'ın nasıl anlaşılması gerektiğine ilişkin. Yani muteber doğru İslam'ın hangisi olduğuna ilişkin bir tekel oluşturuyor bu tekelin karşısındaki kalan alan e, yeterli şey geliştiremiyor buna buna karşı koyamıyor çünkü iktidarın tek merkezden e, üretme e, işte ulemayı parayla satın alma e, yani yayma resmi görüşleri yayma işte fetva haline dönüştürme gibi bir gücü varken muhalefiyetin böyle bir gücü yok çünkü bağımsız imamlar falan var Buna e, itiraz eden. E, buna ilişkin bir şey de önemli, anekdot da önemli. Yani e, sarayın bu resmi İslam'ı e, yani bir saray İslam'ını güçlendirmesi ve bunun karşısındaki halk e, İslami idarelerin halk arasında yaşamasının e, zayıflamasını e, konuşurken şey meselesi de çok önemlidir yani bu saray ideolojisinin nasıl e, oluştuğunun eşin bir anekdot da çok önemlidir. Gene Abbasilerin e, <gülüyor> şimdi tam hangi şeye internetten bakabilirsin sanki e, Sultan'a denk geldiğini hatırlamıyorum ama e, i̇bn Mukaffa diye bir isim var duydunuz mu bilmiyorum İbn-i Mukaffa'yı yani bu saray ideolojisinin nasıl oluştuğuna ilişkin e, ilginç bir şeydir. Bu kelime ve dimneyi duymuşsunuzdur ama. Evet. Meşhur kelime ve dimne. Yani hükümdara öğütüler. Bu kelime ve dimnenin orijinali pehlevicedir. Onu Arapçaya çeviren, Abbasi sarayına sokan adam i̇bn Mukaffa'dır. i̇bn Mukaffa Müslüman değildir. Mazdektir. Mazdek inancına sahip bir adam. O dönemin e, halifesinin veziridir. Önemli vezirlerinden bir tanesidir. Kelvedinli'yi de e, Pehlevice'den Arapça'ya e, bu hükümler için e, çevirmiştir. Bakın İslam devleti dediğimiz e, o şeyin e, siyasetin oluşmasındaki kaynaklarını göstermesi açısından. Yani o şey kültürünü nasıl ee, bizim İslam devlet teorisi dediğimiz tırnak içinde şeyi nasıl şekillendirdiğine ilişkin bir şey. O ekolü e, saraya taşıyan, Abbasi sarayına sonra da İslam tırnak içinde devlet geleneğine taşıyan adamdır. Bir, bir de ikincisi ilk defa e, fıkıhın ya da fetvaların e, birleştirilmesi e, ve böyle bağımsız ulemanın fetva vermesini ve vermesinin engellenmesini teklif eden adam da e, sultana İbn-i Mukaffa'dır. Yani. İbn-i Mukaffa diyor ki devlet böyle yönetilmez diyor. Çünkü o şeyden almış bu Hint alt kıtası devlet geleneğini getiriyor şeye. O İndus e, devlet geleneği. Sonrasında şey işte o e, Acem devlet geleneğine de dönüşecek olan o İran. Abi, 36 yaşında şey. Basra valisi Sübyan Hayır Hangi dönemin hangi şeyin e, şeyi olduğuna? Mansur olabilir. Mansur olabilir evet. Mansurun tabi. Mansurun veziri. E, diyor ki e, Mansur'a diyor ki bak diyor Kufe'den ayrı fetva çıkıyor diyor. Basra'dan ayrı fetva çıkıyor. Bağdat'tan ayrı fetva çıkıyor. Devlet böyle yönetilmez diyor. Bu fetvaların ee, hepsi tek bir yerde toplanacak ve sen seçeceksin diyor burası belirleyecek saray hangi fetvanın geçerli olduğunu söyleyecek ve bütün bu topraklarda yani Basra'da da Bağdat'ta da işte Musul'da da bu fetva geçerli olacak dolayısıyla kimse kafasına göre böyle fetva falan veremeyecek diyor devlet böyle olur diyor devlet başka türlü yönetilmez ondan sonra işte bu alandaki e, o bağımsız e, ulemanın da tasfiye edilmesi süreci zaten başlıyor yani sen bundan sonra atıyorum e, yani emevi Camii'nde direğin birinin dibinde e, oturup da e, ders veremiyorsun e, öğrencilerine. Yasaklanıyor bu. Ya da ders versen bile fetva veremiyorsun. Çünkü devlet oraya e, memur atıyor. Diyor ki hayır sen ulema da olsan fetva veremezsin. Devletin memuru verecek fetvayı. Bunun zirve noktası da işte Selçuklulardaki, hep söylüyorum onu, o da bir kırılma noktasıdır. Nizamiye medreseleridir. Yani bakın o ideoloji, o ideoloji, o saray ideolojisi nasıl böyle güçlenerek e, bu etraftaki e, bütün ilmi, siyasi, ekolleri kendi bünyesine katarak ilerliyor. E, Nizamiye medreseleri, Nizam-ı Mülk kuruyor biliyorsunuz arkadaşlar. Büyük Selçuklu Devleti'nin büyük ihtişamlı e, vezirin, siyasetnamenin Yazarı ki bütün o siyasetname geleneğinin hepsinin başı da işte o İbn Mukaffa'nın kelime dinlesidir aslında bizim İslam tanaki içinde İslam devlet geleneğinin kaynakları dediğimiz siyasetnamelerin tamamı aslında Müslüman olmayan bu İbn Mukaffa'nın merkezi bir devlet imparatorluk nasıl olduya ilişkin Mansur'a verdiği önerilerin bir devamıdır bunun bizim coğrafemizle ilişkisi de Selçuk'la beraber kuruluyor arkadaşlar. E, Turul ve Çağrı Beyler e, Mavera Ünnehir ve Anadolu arasında şey e, birleştirip, parçaları birleştirip Büyük Selçuklu'yu e, kurmasıyla beraber İslam dünyasının en büyük devleti haline hamisi e, haline geliyor. Daha ondan önce de e, aslında e, yani Kayı boyundan bir sürü şey e, isyanları bastırmak için zaten kullanılmış diğer yani İslam Beylikleri falan tarafından kullanılmış ve ehli Sünneti Sünnet'in savunucusu haline gelmiş. Türkler bir kere böyle bir meşruiyet üzerinden geliyorlar. Çünkü Türklerin e, bugünkü İslam coğrafyasını yani bizim bu Mezopotamya dediğimiz alandaki e, mücadelesinin tamamı e, İsmail'i halk hareketlerine, halk isyanlarına karşı tırnak içinde Abbasi halifesini ve e, Ehl-i Sünnet'i korumak için e, yapmış olduğu müdahaleler. Bu müdahaleler öyle bir yere geliyor ki en son şeyin elinden eee halifenin kızıyla da eee Çağrı Bey yanlış olmuyorsam galiba evlenerek şeyi de o şey Selçukların üstüne alıyor. Abbasi halifesi gene orada var ama şey fiili iktidar Selçukların eline geçmiş. Selçukların yapmış olduğu ilk işlerden bir tanesi de eee yani bir devlet olmanın ne olduğu artık netleşmiş, ideoloji bir şeyi var. Bu İslam e, üzerinden de e, dönüşmüş, İslam'ı da bünyesine katarak o e, saray ideolisi dönüşmüş, öyle bir yere gelmiş. E, Nizam-ül Mülk, Nizamiye medreselerini kuruyor, başına da İmam Gazali'yi getiriyor. Bizim bildiğimiz meşhur İmam Gazali. Ee, Vakıfesine de şartname olarak şu şartı getiriyor. Diyor ki Nizamiye medreselerinde ders verecek e, ulema ve işte ders olacak e, talebeler şafi olacaklar. Şafi ve eşari olacaklar. Çünkü şeyin farkında devlet olmanın e, farkında. Selçuklular bu şeyin üstüne oturuyorlar. Bu geleneğin üstüne oturuyorlar. Asla Farsi, bu Hint-Fars devlet geleneğinin Abbasilerden itibaren kendini güçlendirmesi ve bizim ümmet dediğimiz o İslam toplumunu düzbüz yani tuz buz etmesi gibi bir süreçle karşı karşıyayız. İslam toplumu ideolojik olarak yani ümmet ideolojik olarak sarayın karşısında durabilecek bir takatı falan kalmamış. Ne siyasi önderliği var ne de sarayın o ideolojik e, gücü karşısında bir şey üretebiliyor. Ne ilim üretebiliyor ne bir kez üretebiliyor. Buna, buna e, üretenler de işte Mihne sonrası muhteziyle yapıldığı gibi e, katlediyorlar, tasfiye ediliyorlar. Tekerleşiyor. E, ve İslam toplumları bir noktadan sonra işte bu İslam, İsmail isyanlar falan bir devam ediyor işte Hasan Sabbah La beraber işte bu e, Alamut fedaileri falan bir müddet daha falan davet ediyorlar. Hatta şeyi de öldürüyorlar. Bakın bu da rastgele bir şey değildir. Nizam-ı Mülk'ü öldürüyor. Hedefi Nizam-ı Mülk'tür. Alamut e, bu tesadüfi bir şey değil. Ya bu bilinçli bir tercih. Şeyin çünkü şeyin farkında, merkezin farkında. Tehlikenin. burada İsmaili iddia etmek anlamında söylemiyorum arkadaş. Bunda bir isyan hareketidir. Anlama e, bunlar doğru algılamamız anlamında söylüyorum. Ya yani bu şeyin çaresizliğidir, ümmetin çaresizliğidir. Yani ümmet şeyin bir e, imparatorluğa, bir devlete, bir e, saray ideolojisine dönüştüğünü bunun altında kaldığını fark etmiş ve buna tepkiler veriyor. Bu bazen sağlıklı da olmayabilir. Ama bunlar ümmetin verdiği, İslam halklarının vermiş olduğu tepkiler. Bunu böyle algılamak lazım yani mahkum etmeden önce. Nizam-ı mülkü öldürmeleri tesaffü değildir. Sonrasında e, da zaten biz de Anadolu'da, Selçuklular sonrasında da devam eden süreçte ağırlıklı e, anlayış e, hadise algılama hadis meselesinin algılamada şafi yani itikat e, meselesinde de eşari e, damardan gelir onu e, yani hala günümüzde bile mesela görürsünüz yani günümüzün ilahiyatçılarında mesela ilahiyat öğrencisi olan var mı bilmiyorum içinizde e, ya yani gitseniz bir Sakarya ilahiyata hocaların hepsi tahminim yüzde doksanı Hanefi'dir. Hadisçilere sormak mes lazım mesela. Hanefi'dirler yani. Yani o, Türkiye ortalamasını bildiğim için yani, e, yani Kürt bölgelerinden değilse çünkü Kürt bölgesinde şafilik vardır. Kürtlerde ve Araplarda kısmen onun dışında Rok Hanefi'dir. De değilse e, Hanefi olduğunu iddia eder ama hadis usulünde e, hadise nasıl yaklaştığını e, sorun. Yani Şafi e, gibi düşünür. Yani bunu işte biraz hadis okuyanlar biraz daha ne evet, demek istediğimi anladı. Çünkü e, İmam Azım'ın e, hadise yaklaşımı bugün Türkiye'deki ortalama bir Hanefi'nin hadise yaklaşımıyla hiç alakası yok. Hiç alakası yoktu. Yani. Benim parmakları kadar da bir yavrumuz. Öyle bir mevzu da var. Yani şeyi ama usul olarak e, bugün Hanefi olduğunu söyleyenler de bizde usul olarak yani hadisi anlama anlamında yani e, Şafii konu tesirindedirler. Cöpbe'yi de anlayabilirsiniz. Ya onların bir ilmi, bir karşılığı falan yok. Yani Üçükbeli Ahmet burada herhangi bir yere konulacak. Abi değil bunlar bir ekolar, bunlar bir yere konacak bir şeyi falan yok yani yaklaşım Ahmet. Abi gerek yok ona girmeyelim. Şu şekilde toparlayalım. Yani çay içerken belki şey yapabiliriz. Neticede arkadaşlar devletin, sarayın güçlenmesiyle beraber yani doğru İslam'ın hangisi olduğu da tek bir merkezden bütün e, bu İslam coğrafyasında yayılıyor. Muhalif hareketler mezhep olarak da, işte şahıs olarak da, ekol olarak da tasfiye ediliyor. Alan tamamen tasfiye ediliyor. Kalmak isteyenler, itirazı olanlar, kalmak isteyenler de miyim İtirazı olanlar, yani e, kendine böyle yaşam alanı açmaya çalışanlar da e, batini ya da heterodoksi e, ekoller haline dönüşmek zorunda kalıyorlar ya da buralardan. Ee, nefes almaya çalışıyorlar. Ee, tasavvufun e, ekolleşmesi süreci de yani şimdi e, bu Türkiye'deki tasavvuf pratikleri şeye falan bağlıyorlar. İşte Ali'ye, Ebu Bekir'e falan bağlıyorlar. Bunun hiçbir e, realitesi falan yok. Çok geç dönemdir. Ee, tasavvufun bir şeyi de e, <gülüyor> bu merkezileşmiş, fıkıhlaşmış Fıkıh haline dönüşmüş e, İslam'dan bir kaçış arayışıdır aslında. Burada aslında bir şeyi e, de ihmal ettik. E, bu saray İslam'ının e, kitlelere dayatmış olduğu İslam'ın e, zemini fıkıhtır arkadaşlar. Fıkıhtır. Ya da tırnak içinde şeriattır. Yani kitlelere şeriat olarak özellikle empozit edilir. Biz ee, bir İslam devletinin hala mesela İslam devleti tartışmalarında meşhurluğunu nereden e, konuşuyoruz biz? Şeriat. şeriat devleti mi değil mi üzerinden konuşuyoruz? Halbuki buradan mı konuşulur meşhurluk? Mesela adil mi değil mi üzerinden konuşmuyoruz mesela. Şeriat mı değil. Hani şeriat dediğiniz nedir? Şeriat hukuktur arkadaşlar. Hukuk. Yani hukukun, İslam hukukunun geçerli olması bizim için yeterli bir meşruiyet kaynağı haline dönüşmüş. Bu rastgele bir şey değil. Çünkü İslam kitlelere sadece fıkıh olarak, bireysel fıkıh olarak o da empoze ediliyor. Yani halk arasında İslam'ın karşılığı İslam hukukunun geçerli olması. Yani sen ticaretini işte o hukuka göre yapıyorsun. İşte medeni, işte aile problemlerini o hukuka göre çözüyorsun. Mirası o problem falan çözüyorsun. İşte bununla ilgili kurumlar oluşturulmuş. İşte kadılar var, kadaskerler askerler var. İşte sonrasında daha yakın dönemde İslamla falan dönüş Ama bakın dikkat edin. Buradaki silsile yani halkın e, İslam'la temas etmiş olduğu nokta tamamen bireysel İslam hukuku üzerinden. Yani halka bırakılan alan bu. Sen bireysel olarak İslam hukukuyla muhatap oluyorsun. İslam onun dışında başka herhangi bir şeyle muhatap değilsin sen. Dolayısıyla işte bu tevhid, adalet... İşte emri bil maruf, nahi anil falan böyle bir şey yok. Gündeminde böyle bir şey yok. Sen gündelik sorunlarını e, hallederken İslam'ın sana sunmuş olduğu hukuk olarak yargı sistemi olarak ya da ceza sistemi olarak e, şeriatı kullanıyorsun. Bunun vermiş olduğu şey baskı e, ulamanın üzerinde İslam ilimleri çalışanlar üzerinde e, yeni arayışlara yol açıyor. E, bu tasavvufu ya da e, so, teosofizmi falan biraz buradan bakmak lazım. Bunlar biraz fıkı bypass etme girişimleridir. Adam işte muhtezile e, mesela şeyi tartışamıyor. E, yani Tartışmak istemiş olduğu şeyler tartışamıyor. Kelami meseleler üzerinden onu tartışıyor. Ya da adam bir yerdeki problemi çözmüş. E, mesela bizdeki Önümüzdeki ders ona girebilir miyiz bilmiyorum. Bunu da şey yapayım o zaman tamamlayalım. Çok uzattık. Mesela bizim Anadolu'daki halk isyanları. İşte e, Baba İlyas, Torlak Mustafa. E, Baba'yı isyanları falan. Dikkat edin mesela. E, yani biz de işte bunlar Baba'yı isyanları. Heterodoksi isyan falan diyoruz mesela. Bunların çıkış noktası ne? Mevcut olan iktidara isyan ediyorlar. Bir. Peki bunu nereye bağlıyorlar? İdeolojik olarak nereye bağlıyorlar bunu? Kutup teorisine bağlıyorlar. Ahmet Yaşar Hocak bu işin uzmanıdır Türkiye'de. Bununla ilgili çok fazla kitap yazdı. Ahmet Yaşar Hocak. Hepsinde bir kutup telakkisi var. Yani diyorlar ki bizim mürşidimiz, yani baba İlyas, kainatın kutbu baba İlyas'tır diyorlar. Dolayısıyla yeryüzünün e, sultanını ben tanımam. Ben sultanı da tanımıyorum, bolu beyni de tanımıyorum. Sen diyorsun ki yeryüzünün iktidarı olabilirsin. Biz seni tanımıyoruz. Tanımıyorsun bunu niye dayandırıyorsun peki? Bunu böyle bir yere dayandırıyor. Biz diyor biz baba İlyas'ı tanıyoruz. Aslında o, o yoğunlaşmış, temerküz etmiş, ee, o sarayda yoğunlaşmış, o iktidara karşı halkın kendine bir dil arama arayışı bu. Kendine siyasi muhalif bir dil arıyor. Yani ki isyan edecek o isyana bir dil arama ihtiyacı var. Yani onu meşhurlaştırma, o isyanı meşhurlaştırma, o e, ona bir doktrin bulma ihtiyacı var. Tasavvu biraz buradan da, özellikle Anadolu'daki halk isyanlarını böyle görmek lazım. <gülüyor> Ve bizim Osmanlı tarihi dediğimiz şey de aslında arkadaşlar bir halk isyanları tarihinden e, ibarettir. E, ona önceki ders girebilir miyiz bilmiyorum ama onun müstakil olarak ben e, yani okumanızı e, öneririm. E, Ayrıca günümüzdeki önümüzdeki son derste daha böyle 19. yüzyıldan itibaren modern tartışmalar İslamcılık itaati, İslam tartışmalarına falan gireceğim. Bunları bir daha geri dönemeyiz. Ama bunlarla ilgili böyle özel okuma yapan arkadaşlar falan olursa burada biz ben imkanla verebilirim yani. Ya yani buna ilginizi çeken böyle farklı okumalar yapıp da burada paylaşmak isterseniz çünkü çok fazla alt başlık var. E, bunlar konuşulmaya, tartışılmaya muhtaç meseleler. Benim genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Bununla ilgili kitap isimleri de vereyim isterseniz şey yapmadan. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu Mustafa Akdan. <gülüyor> e, Türkiye'de Dirlik ve Düzenlik Kavgası diye iki cilt bir kitabı var. <gülüyor> Mustafa Akdağ'ın. Bu Celali isyanlarını falan e, aktarıyor. Hala daha temel bir şeydir. Yani bütün dünya genelinde de onu referans alıyorlar. Abi kitap var. <gülüyor> Halk hareketleri. E, davul... <gülüyor> Abi biliyorum. Çok popüler kitap da var piyasada. Yani çok akademik, evet. daha ilmi şeylere önem vermekte şey var. O son dönemde moda da oldu çünkü böyle. Bir sürü popüler kitapla falan yazıyor, yazılıyor. Mustafa Aktağ. Akta, Türkiye'de dirilik düzenlik kavgası. Bu adam 30 senesini vermiş bir şey çalışması akademik bir çalışmadır yani. Bu hem Celal hem öncesini anlatıyor. Bu mutlaka okuyun. Ee, şeyin, Ahmet Yaşak Ocaklı'nın kitaplarını mutlaka okuyun. Bütün kitapları. O genelde Anadolu Bektar, Çelik, tabii, O da Tabi. O da dünya genelinde uzmanıdır yani. Ahmet Yaşar Ocaklı şu anda dünya genelinde bu Anadolu e, heterodoksi tırnak içinde batıni e, halk hareketlerinin şeyidir uzmanıdır. Luis Masino'nun Non diye yazılıyor. O hallacı çok önemli bir kitap. Masino'nun. Ee, şeyi tavsiye ediyoruz. Kemal Karpat'ın öyle bir şey var. İstanbul'un siyasallaşması var. O, o, onu da tavsiye ederim ama bu bugünkü mevzuyla alakalı değil o. O geç döneme ilişkin. Ama o temel bir kitaptır tabii ki o. Başka biz ne dedik? Ee, dedik Mustafa. ee, Nevin Mustafa'nın şeyi var. Eee... İslam'da ilk muhalif hareketler miydi o? Neydi? İslam'da ilk muhalif hareketler. Nevin Mustafa'nın. Bu da bir doktora tezidir. Ee, bu da önemli şeye bağlıyor. Yani ilk dönem, ilk yüzyılı anlatıyor. Üç ekolden bahsediyor. İşte temekkün ekolü, sabır ekolü, devrimci ekol. Ee, falan diye yani muhalif hareketleri böyle şey yapmış. kategorize etmek açısından önemli. Muhammed Ammar'ın Mutezile ve Devrimi değil sadece. Bütün kitapları Türkiye'de Mutezile devrimi var. İnsanın özgürlük arayışı var. Ee, insan hakları falan filan, çok alakasız bir isim koymuşlar. İnsan hakları ve bilmem ne diye hiç alakası yok kitabın. O kitabı var. İslam e, İslam devleti 4-5 tane kitabı var Muhammed Ammar'ın. Mutlaka okuyun. Onun kitaplarını. Hasan Basri'nin Kader Risalesi'nin Mustafa İslamoğlu bastı. Tahkik ederek temel bir kaynak. Onu okuyun. İmam Şafii'nin Er Risalesi'ni okuyun. Temel kaynak ee, olarak. Çünkü atıf yaptık ona. <gülüyor> Hamit İnayet'in İslam e, Siyasi Düşünce Tarihi var. Hamit İnayet'in. O okuyun. O önemli bir kitap. Ee, Muhammed Abid Cabiri'nin kitapları onu da yazın ama bunu daha sonra okuyun Cabiri yani diğer bütün bu alanlı kitapları okuduktan sonra en son okuyun daha verimli olur Cabiri çünkü çok yoğun kitaplar Cabiri'nin kitapları Montgomery Watt'ın ilk dönem İslam düşüncesinin teşekkülü var Montgomery Watt ilk dönem İslam düşüncesinin teşekkülü o öyle derli toplu bir kitap İslam geleneğin, İslam düşüncesine ilk gelenekçiler var bu eşyari ekolleri falan anlatıyor mesela. Abi İhselin Elçin, İhselin kitabı akıllı düşünüyor. O ansiklopedik bir kitap. Yani o bilgi veriyor. Ansiklopedik bir kitap yani. Bir, çok özel bir şey yok. Okunabilir tabii ki. Okunabilir. İhselin Elçin kitapları da okunabilir. Ama çok popüler kitaplar. Çok yani böyle kaynakçaları falan sıkıntılı. E, Faik Bulut'un karmatilerle ilgili o müstakil kitabı var. O iyi bir kitap. Tabi biraz idealize ediliyor. İşte tam komünist ee, Ütopya falan gibi ama en azından kaynakları falan e, var. Allah'ın Kalesi'yle ilgili bir kitap da var Hasan Sabah'la ilgili. Var Hasan Sabah'la ilgili <gülüyor> kitabı da var. Ee, başka neler konuştuk biz? Yani aklıma gelenler bunlar. Bu şey kitabı nasıl abi? O kitabı